İyi akşamlar. Başka şeyler başladı. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün biraz dertlenelim diye doğrusu bir araya geldik. Hani çağımızın insanı derdi çok sevmiyor. Dertlenmekten de pek haz etmiyor. Çünkü dert deyince anladığımız dün dertlenince anlaşılan şeyle aynı değil. Derman arardım derdime, derdim bana derman imişteki dertle. Bugünkü insanın dert diye tarif ettiği şey birbirinden başka. Dünkü dert, dermanın da bizzat kendisiydi. Belki de bunun için derdimi artır diye dua ediyordu insanlar ya da birbirlerine Allah derdini artırsın diyorlardı. Bugün birisine Allah derdini artırsın demek kavga sebebi. Hele ki düşünün televizyon, gündemin yoğunluğu, günlük koşuşturmacalar, telaş bütün bunların içerisinde zihni yorulan, kalbi yorulan insanın sığınaklarından bir tanesi. Alırım elime kumandayı, otururum televizyon başına ve kafamı dağıtırım. Dolayısıyla bir televizyon programında sizi dertlendirmeye çalışacağımızı işin başında peşinen söylemek aslında bu işin kurallarına ters. Olsun, birazcık dertlenelim diye bu akşam birlikteyiz. Yahu başka şeylerde bugün ne konuşulacak diyorsunuz? Hafta başında bir hadise oldu. Bütün bir haftamız onunla geçti. Amerika'yı kim keşfetti? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinden hareketle. Onun magazinel boyutu, bütün ekranlarda farklı farklı tartışıldı. Bu arada akıllara şöyle bir şey düştü. Yahu bilim, bilim tarihi. Peki İslam bu işin neresinde? Hatta biraz daha derinleştiğiniz vakit bilmek nereden başladı? Şairin Kütükenzin kenzin aşku aşk sevda hu çeker deyişini hatırlayın. Allah gizli bir hazineydim bilinmeyi murad ettim diyor. Bazı zihinler oralara kadar gitti. İşte bugün bilmeye dair. İhsan bilim tarihine dair ve yıllardır hadi itiraf edeyim gönlümde kafamda biriktirdiğim hususlara dair keyifli sohbet edip derdimi artırabileceğim ve derdinizi artıracak bir misafirim var. Kimden söz ediyorum? Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Böyle he, uzunca he. bir giriş oldu ama. Dertli adamın sözü de bazen uzun olur. Dertle söyleyeceğiz birlikte inşallah. Dert adamı söyletir, tevekkeli söylenmiş bir söz değil. Tabi yani. tabii, tabii. Bazen susturur, bazen söyletir. Evet. evet. Aynı kişide mi farklı farklı tecelliler olur? yoksa? Aynı kişide olur. Mizaca göre de değişebilir. Bir de şey derler. Dert a... bir duadır biliyorsunuz bizim gelenekte. Biraz önce söylediniz. Ee, olumsuz bir durum olarak gözükmez. Hı hı. Tabii. Hayır bir de aşık susarsa, Arif konuşursa helak olur derler. Hangisi dertlidir? Birinin niye susmaması gerekiyor? De, i̇kisi de dertli sadece ifade biçimi farklı. Yani on, ontolojik diyelim hadi bilmiyorum felsefi bir şey. Ontolojik olarak aynı da epistemolojisi farklı. İfade biçimleri farklı. O ontoloji ve epistemoloji bir kitapta çok güzel iki şeyle anlatmışsınız. Onu bir sorayım hadi oradan başlayalım. Yine bir siyasimizin, Sayın Başbakan'ın bir konuşmasıyla beraber Türkiye'nin herkesin gündemine girdi. Ontoloji ve epistemolojinin varlığı. Siz güzel söylüyorsunuz. Şeyin var şey vardır dediğimizde o bizim e, e, medreselere de okutulan akayet kitabı Nesefi Akayet'i var biliyorsunuz. Onun ilk cümlesidir. Hakayıkun sabit sabitetun şey vardır ve ilmu biha mutahakkıkun şey bilinebilir. Hilafen sofista sofistaya ve paylaşılabilir. Evet. 3 Ontoloji, epistemoloji ve mantık ya da metodoloji dediğimiz 3 hadisi medresede akidenin giriş cümlesi olarak verirler. Dolayısıyla bizde Gerçeklik, bilgisi ve paylaşılabilirlik üçü bir arada düşünülerek itikada giriş yapılır. Medreseleri evet. ileride soracaktım ama madem medrese dediniz Yok, siz, Ben sizin düzeninizi bozmayayım. Yok geldiğin gibi gitsin ee, yani hocam. Öyle bir şey varsa. Hayat öyledir geldiği gibi gider zaten onu belirleyemeyiz. Evet, hani sevdiğim bir hocam derdi ki evet bir formatınız olsun ama siz formatınızın esiri olmayın. Doğru Zuhurata zaten. tabi olmak lazım galiba. E, e, formla maddi birlikte götürmek lazım. Öncelikle ikisi birlikte bulunuyor zaten. Ayıramayız evet. Hı hı. Mesela medreseler için diyorsunuz ki medreseler Oğuzları millet yapmıştır. Evet. Medreseler ortak dil ve aklı yarattı. Bu tabi, ne demek hocam? Şimdi o tabii tarihsel bağlama geri gitmek lazım. Bu tür konularda konuşurken e, bağlamsal olan ile o bağlama aşan aşkın olanı e, hem birlikte hem de ayırarak düşünmekte fayda var. Neticede bütün yapıp etmeler insan yapıp etmeleridir. ...belirli bir zaman içerisinde, belirli bir mekan içerisinde ortaya çıkar. Hı. Kaldı ki evrenin bile belirli bir zaman ve mekan içinde hadis olduğunu söyleriz. Ee, bu toprakların ve bu topraklarda yaşayan kültürün... ...tarihi tecrübesine bir atıftır o. Hı hı. Ee, Oğuzlar 960'ta Cende indiklerinde... ...ve akabinde de Müslümanlaştıklarında... E, ...Göçebe e, büyük oranda da çoban bir millet idiler... Turul Bey'in işe girdiğinde söylediği meşhur bir söz var. Biz hayvan gütmekten insan yönetmeye geçeceğiz. Çok ilginç bir cümledir Turul Bey'in söylediği. Dolayısıyla bu tecrübeye atıftır bu. Ee, uzatmadan hemen söyleyeyim. Bu meşhur nizami mülke nispet edilir ama onun olmayan aslında. Etrafındaki bir bilim il, alimin yazdığı siyasetname'de bu olay anlatılır. Yani bu benim çıkarımım değil sadece. Ee, devlet kurulduktan sonra bütün katip, muhasip sınıfı Fars unsurlardan müteşekkil. Bir, e, o Selçuklu genel gelip der ki devleti biz kurduk ama siz yönetiyorsunuz. Hı hı. Ee, bizden niye buralarda insanlar yok? Nizam çok güzel bir cevabı var. Hesap etmeyi biliyor musunuz? Yazı yazmayı? Hayır. O zaman bunu bilenlerle iş tutmak zorundayız. Peki bunun çözümüne Uğuzları eğitmemiz lazım. Oğuzlar eğitmek için medreselerin bir kuruluş amacı da budur. Dolayısıyla Oğuzlar, daha sonra Türkmen'e dönüşen Oğuzlar, medreseler üzerinden minnet olma bilincini kazanıyorlar. E, Tabi ortak akıl, ortak dilden kastımız da şu, eğitim bizatihi bir toplumda ortak bir dili yaratır. Çünkü ortak ders kitapları yani okursunuz. Diyelim ki Hakkari'de okunan kitaplı, Edine'de okunan kitap. Trabzon'da okunan kitapla Muğla'da okunan kitap aynı olursa ve belli bir süreklilik gösterirse o toplumda ortak bir dil oluşur. Ortak bir dil oluşması doğal olarak ortak bir vicdanın ortak bir aklın oluşması demektir. Mendesinler de bunu sağlıyor. Özür dilerim hani sadece aynı yerlerde aynı kitapların okutuluyor olması ortak dil ve akıl için yeterli mi yoksa başka bir şey daha lazım mı? Tabii şimdi... Mesela o e, okutulan şeyin kökten besleniyor olması, şimdi, doğruyu ifade ediyor olması filan bunlar gerekir. Bilgi mi? açısından bunu söylüyoruz. E, ortaklığı, müşterekliği sağlayan sadece medisiler değil tekkeler var. Hı hı. Devlet kurumları var, camiler var. Tabii e, zaten harpler müteferrikse aklın ortaklığından bahsedemeyiz. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani duyguda bir duygudaşlık yoksa akılda bir akıldaşlık inşa edilmez. Çünkü akıl bir toplumun bir kültürün kaymak tabakasının ya da elitlerinin sahip olduğu bir şeydir. Zekadan bahsetmiyorum. Günlük hayata zeka ile gider. Dolayısıyla ya, farkı ne hocam? Zeka büyük oranda e, duyu durumuyla iç içi olan ve pratik hadiseleri çözüm üretme ile ilgilidir. Akıl ise daha çok soyut kavramlarla şemalarla yapılan bir hadisedir. Ya bir insan zeki ama akılsız olabilir mi? E, evet olabilir. Buradaki akılsızı günlük anlamda kullanmıyoruz elbette. felsefi anlamda evet olabilir. Çok zeki insanlar vardır. Pratik zekaları, ortama uyumları. E mesela hırsız. Çok akıllı hırsız diyorsun değil mi? Hayır. Çünkü akıl ahlakla eşit kabul edilir. E, hırsızlık yaban bir insan zekidir, akıllı değildir. Mesela basit bir örnek. Bunun üzerine çok konuşulabilir. Bu klasik kognitif psikolojinin de zaten. Çünkü akıl, akıl olarak şerri talep etmez. Ayrı talep eder. Şeye ne dersiniz hocam, akılla, aklımla gönlüm arasında kaldım filan derler. Katılır mısınız buna? Hayır, Böyle bir şey katılmıyorum. <gülüyor> Şöyle, tabii buradaki aklı, şunu söyleyeyim öncelikle. Kavramları çok önemse, önemseyen biriyim. Kavramlar yalın kat düşünülecek şeyler değildir. Aklımızın cetveli gibidir demiştim. Tabii aklımızın hoşmadan. cetvelidir, pergelidir, mikroskobudur, teleskobudur. Çünkü biz kavramsız hareket edemeyiz. Yani nasıl ki elimiz beynimizin bir uzantısıysa, kavramlar da beynimizin bir uzantısı. Akıl bir yetidir. Bunun çok çeşitli tecellileri var. Gönülde, de, artık adın, sezgide bunlar hep aklın aslında fonksiyonlarıdır. Biz genelde günlük dilde akıl derken e, rasyonel olan, çıkarımsal olan, istidarlı olan aklı kastettiğimiz için onu özdeşleştirmişiz. Bir de modern hayatın getirdiği bir şey bu. Yoksa gönül aklın bir tecellisidir. O yeti olan aklın, fıtri olan aklın. Özellikle bunları İhya Ülümü dinde zaten anlatıyor. Ee, genelde günlük dilde bu dediğiniz çok doğru aslında güzel bir işaret ettiniz. İşte kalple düşünmek. Kur'an-ı Kerim'de onu değil mi? Hani tefakkuk diyoruz, tabii, tabii, kalbin işi tabii. diyoruz, anlamak. Elbette. E, tanımak ve anlamak kalbin işidir ama bizim bütün kognitif faaliyetlerimiz burada cereyan eder, burada etmez. Ya da elimizde etmez. Dolayısıyla o da burada. Fakat onun şeyi farklı, tecellisi farklıdır. Akıl. Bir yeti olarak farklı tecellilere sahip 20-30-40'a çıkartanlar var bunları. Ee, dediğim gibi İmam Gazze bunları zaten çok güzel ifade ediyor. Dolayısıyla kalple düşünmek e, kognisyonun dışında bir şey değil. Sadece onun tarzı farklıdır. İfade biçimi, kendini tezahür ettiriş biçimi farklıdır. O açıdan gönülle düşünmek, kalple düşünmek, akılla düşünmek birbirini nakseden değil tamamlayan şeylerdir. Ben bu... Özür dilerim kimde tamamlar? Mesela Arif'te tamamlar ama avamda da bu böyle midir? Üçü birbirini naksetmez mi? Şimdi her türlü yetimizin katmanları vardır. Bu Arif'te zirveye ulaşır, kemale ulaşır ama bir sokaktaki vatandaşta da bu vardır ama derecesi düşüktür. Dolayısıyla sadece Arif'te olan bir hadise değil orada kemali ile olan bir hadisedir. Aşağıda o derecesi azdır. Yoksa bütün insanlarda bunlar yeti olarak mevcuttur. İnsan olmanın gereğidir bu zaten. Bir de bir şair diyordu ki aklı kül sensin gönül, levlak senin şanındandır diyordu. Evet. Bu ne demek? Şimdi yok onlar tabi klasik terminolojiyle şimdi oturup bir fuzuli ne demek istedi bir kitap daha yazmamız lazım. <gülüyor> aklı kül klasik kozmolojinin bir kavramı. O ee, onlara girmeyelim isterseniz. O kadar detaya. Yani. yani detay değil de uzun bir e, Hı -hı. ön hazırlık yapmak lazım. Ee, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kabul edilen iki ilke var. Aklı kül, ve, e, külli ak akıl diyelim ve külli nefs. Bunlar bazı literatürde Adem'le havayı da temsil eder. Bazı literatürde e, nasıl diyelim e, doğadaki ya da kozmodaki iki farklı gücü temsil eder. Evet. O çok farklı. Ya buradan yola, bahdeti vücuda, vücuda, vahdeti şuhuda kadar bu çok, yolunu çok uzayıp yere gidilebilir. gidecek. Yani çok gitmeyelim o zaman. Tabii şöyle bu tür terminolojiyi anlayabilmek için ben sık sık ifade ettiğim bir şey var. Ee, biz aslında o bağlamsal olanda çektiğimiz resmi bilmeden o resim üzerine yapılan yorumları günümüze taşımışız. Resim yok şu anda. Aklükül dediğinde o aklükülün mefhumu kimsede yok. Neye karşılık geliyor? Bir şeyin mefhumu bilmek, karşılık geldiği nesne durumunu bilmektir. Bu nesne dışarıda bir nesne olabilir, zihinde olabilir, masalımsı bir nesne de olabilir. Şimdi nesneyi bilmiyoruz ama ya da kullanmıyoruz bugün. Onun mefhumu yok fakat yorumu kullanıyoruz. İşte şairin beytinde olduğu gibi pek çok bilimde de bunu yapıyoruz. Sanatta da bunu yapıyoruz. Halbuki eee insanın bilgisi 3 katmanlı bir yapıdır. Bir resmi vardır, bir yorumu vardır, bir de onu sarıp sarmalayan inanç ya da değerleri vardır. Bundan üçünü iyi ayıklamak lazım. Buna bir televizyon programında çok güzel bir örnek, birkaç örnek vermişsiniz hatta. Kızıl Deriler'in ilk defa at üstünde gelen kişi. Tabi. O enteresan bir yer. Bir onlardan bahsedin. Yani mi? o şununla alakalı daha çok kavramı olmadığını şeyi göremezsin. Yani siz bir manava gittiğiniz zaman Basit bir örnek. Hı hı. Diyelim ki elma istediğiniz zaman, aslında orada bir sürü meyve vardır, elma öne çıkar. Diğerleri geri itilir. Yani sizin kavram kullandığınız zaman bir sestir ama gittiğinde karşı tarafa o bir anlama dönüşüyor ve onun nesnesini öne çıkartırıyor. Bunun gibi kavramına sahip değilseniz bir şeyi ben size şu anda kuantum fiziği anlatsam, hı hı. proton, nötron desem. Siz bunu sözel olarak, ses olarak duyarsınız ama mefhumu yok. mefhum olmayınca sizde bir resim oluşmaz. Bu sadece çok e, karmaşık bilimsel meselelerde değil. Bize çok basit gelen konularda da böyledir. Mesela herkes Yunus Emre okuyup anladığını zannediyor. Halbuki Yunus Emre'nin o basit evet. ilk defa Oğuz Türkçesiyle, Batı Türkçesiyle ilk defa dile getirdiği o yapılar ait olduğu e, bağlan bilinmediği için, halbuki şey, çağrışım yoluyla düşünülüyor. Yani Çıktı dalına anda yedim üzümü deyince, erik Erictaçan çıkıp üzüm yem. Bir adam geliyor Ya da ilim halbuki. ilim, ilim bilmekti. Yanlış tabi. İlim ilmi bilmektir, değil mi? Ne demek ilim ilim ilmi bilmektir? Bunun üzerine günlük bugünkü çağrışımlarla düşünüyorsunuz. Halbuki o dönemin ilim nedir? İlimi bilmek ne demektir, değil mi? Bunlar bir terim. Bu terimlerin mefhumlarını belirlemeden üzerine yaptığımız konuşma ben buna çağrışım yoluyla düşünme diyorum. Tamamen sözcükler üzerinden ceryan ediyor. Orada verdiğimiz örnekler de bunun için çok önemli. Yani e, Portekizler ilk Latin Amerika'ya çıktıkları zaman at olmadığı için at kavramı yok adamlar. Atın yüzündeki şövalye ile atı tek bir varlık olarak görüyorlar. Bakın oraya gitmeye gerek yok. Bugün dünyada olup bitenleri anlamak için de ...çok gelişmiş kavram algoritmalarına, şamalarına sahip olmak lazım. Ee, ekonomik kriz oluyor ya da siyasi politik manevralar oluyor. Bunları e, o olup bitenleri idrak edecek kavramsal şamaları olan... ...ya da algoritmaları olan kültürler ya da insanlar anlıyorlar. Çoğu bakıp e, duruyor. Yani bu şeye benzer. Elinizde ağ yok ama nehir balık kaynıyor. Yakalayabilir misiniz? Çok becerikliyseniz bazı yerliler gibi elinizle tutarsınız ya da sopa atarsınız. Kavramlar bizim ağlarımız gibidir tabii. Ama hocam özür dilerim hani o kavramlara ağlara hiç sahip olmadığı halde herkes anladığını iddia ediyor artık. Herkes her şeyi anlıyor ve biliyor. Tırnak içinde söylüyorum. Bunu. Anladım. Bu kadar kolay mı? Ha, bilmediğini bilmek bir şeyi bilmekten sanki daha zor gibi. Tabii ben hepsi Hazreti Ali'nin e, biliyorsun medinatel ilim, ilmin kapısı şehri, ya, ilmin kapısı. İlmin şehri, şehri benim kapısı Hazreti Ali'dir. Hadisini hatırlarsak güzel bir cümlesi var. Ee, bilmiyorum demekten çekinen insanın ilmine itibar etmeyiniz. Biz bilmiyorum demekten çekiniyoruz. Ee, tabii şöyle bir şey, bunun nedenleri üzerine çok konuşulabilir ama tarihsel tecrübemizden bir haber olduğumuz için yeni bir tecrübe için de zaman lazım. Belki bu ileride, bu kültür e, kendine bir Geçmiş inşa edecektir. Onu bilemiyoruz. Onu zaman gösterecek eğer varlığımızı sürdürebilirsek ama geçmiş tecrübemizden bir haberiz. Halbuki klasik kültür bunu son derece net ortaya koymuştur. Malumat olmadan marifet olmaz. Marifet olmadan ilim olmaz. İlim olmadan irfan olmaz. Bizde bunların hiçbirine sahip olmadan irfan sahibi olduğunu iddia edenler var. E, ya da hiç malumat bilmeden ilim sahibi olduğunu iddia edenler var. Bunlar tabi e, güncel olanlardan hareketle tespit edilecek üzerine konuşacak konular değil tek başına. O zaman çünkü vahlanıyoruz sadece. Evet. Ee, Ve kavga çıkıyor hocam. Kavga hani çıkıyor. Bilgisi olmadan fikri olanla fikri olmadan bilgisi olan bir araya gelince orada cinayet çıkıyor işte. Başka ama bir şey değil. ilmin olmadığı yerde gürültü olur. Bu gayet doğaldır. Yani bu da normal bir şey. Gayet Peki medreselere tekrar dönelim diyeceğim ama şu kavramlardan biraz devam edebilir miyiz? Yani bir insanın düşünce ufkundan tutalım büyük bir medeniyetin inşasına kadar kavramlar neyi ifade eder? Şimdi bakın öncelikle şunu söyleyelim. Hiçbir kültür ya da medeniyet verili bir sisteme göre çalışmamıştır tarihte. Günümüzde bu tür konular tartışılırken özellikle muhafızakar ve milliyetçi kesim diyelim... ...dini hassas et, yüksek kesimlerde bu konular tartışılırken şöyle bir anlayışla hareket ediliyor. Verili bir e, kurallar bütünü var. Biz ona göre iş yapacağız. Yani nedir mesela? Matematik, İslam matematiği yapacağız. İşte İslam ekonomisi yapacağız. E, işte medeniyet kuracağız. Önceden bize verili bir manzume yok. Bunlar yolda inşa edilen şeyler. Yani Müslümanlar bu işlere ilk başladıklarında devlet anlayışları yoktu. Farsları dinlediler. Müslüman olan Farsları. Bizans tecrübesinden istifade ettiler. Bir dil konuştular. Yani basit bir örnekle hiçbir dil tarihte grameri konulara konuşulmamıştır. Bir dil konuşursunuz yüzlerce yıl sonra grameri yazarsınız. Oğuzca'yı düşünün. Kaşkan ile Mahmut Divan-ı Gattük de diyor ki çok tatlı bir Türk lehçe, Türkçe lehçedir diyor. Ama yazısı 1270'ten sonra. Anlatabiliyor muyum? Hı. Konuşuldu. Bu konular da öyledir. Yani medeniyetin önceden verili kavramları yoktur. İslam medeniyeti dediğimiz olay e, sabit ile değişkenin sentezidir. Dolayısıyla bunları iyi bilinmemiz lazım. Burada sabit olanlar itikadi yapılardır. ilkelerdir, Usüldür. Ama değişkenler de o tarihsel bağlamlarla alakalıdır. Mısır'da bu farklıdır, Endülüs'te farklı, Orta Asya'da farklıdır. Bunu fıkıh mezheplerde de görüyorsunuz. Dolayısıyla e, İslam medeniyetinin ya da İslam dünyasındaki tecrübenin hangi alana ait olursa olsun e, başına getirdiğimiz İslami olan, dini olan demek değil. Bir kere bunu çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Aksak bir kutsiyet atfediyoruz. İslam matematiği deyince insanlar biraz duruyor. Böyle bir şey yok. Kavramlar içinde bu böyle. Buna total olarak şunu diyebilirsiniz. Ee, İslam hayat görüşünün mensuplarının tarihi tecrübesi. Bu tecrübede insana ait her şeyi bulabilirsiniz. İlla bunun çok olumlu olması, ak olması gerekmiyor. Her şeyiyle. Çünkü neticede bu iyi bir insan. İnsanların yaptığı bir şey. Ve bu haliyle de büyük insanlık küresinin bir üyesi. Yani <gülüyor> farklı bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani siz Buna benim her zaman verdiğim bir örnek vardır. i̇bn Sina'nın El fıt tıbbını... ...tabii bizde... Hani ...biraz önce dediniz ya... ...malumat olmadan ilim sahip. Bunlar okunmuyor. İsimleri biliniyor, konuşuluyor. Çok güzel. Şimdi El fıt tıbbı... ...açtığınız zaman orada Çin tıbbı var. Hint tıbbı var. Uygur tıbbı. Mezopotamya tıbbı. Mısır tıbbı. Yunan tıbbı. Ve İslam'ın kendisine kadar... i̇bn Sina'nın olan pratik Uygur. Bunların hepsini sentez etmiş. El fıt tıbbı demiş. İslam tıbbı dememiş. Dolayısıyla kavramlar içinde bu böyledir burada e, özetle fazla uzatmadan şunu söyleyebilirim bizim e, çıkış noktamız bu konularda düşünmek için tartışmak için çıkış noktamız çok basit ifadeyle tarihi tecrübemizin kendisidir Eğer bu tecrübeyi bilirsek bunu insanlığın bir tecrübesinin e, bir parçası olarak da görürsek e, ne kavga etmemize gerek var ne de e, etmememize. Yani bunu entelektüel bir bağlamda konuşmak mümkün. Peki hocam mesela kelimeler için hani hem kullanıldığı zaman demin ona işaret ettiniz hem de nereden doğduğu bu da çok önemli. Mesela Bak. batılı empati diyor ama biz hem hal olmak diye ifade tabii, ediyoruz. Tabii. Ya da kadimle eskinin arasında bir fark var. Kadim eskimiyor ama eski eskiyebiliyor hemen evet. adı üstünde. Ya da geçen Twitter'da yazdım başımızın belası Twitter. Başarıyla muvaffakiyet birbirinden farklı şeyler. Başarı biraz e, netice odaklı, netice merkezli ama muvaffakiyet neticeye bakmıyor. Daha çok gayret ve öteden bir lütuf gibi duruyor gibi. Buna katılır mısınız? Başkasının kelimesiyle de kendimizi sanki ifade edemiyoruz, anlamlandıramıyoruz, anlatamıyoruz gibi. Şimdi buna hem katılırım hem katılmam. Çünkü bu maalesef Türkiye'de özellikle bir düşünce tembelliğine de sebep oluyor. Yani mesela şu cümleleri duyuyorsunuz. İlim başka bilim başka. Niye başka? Sen e, klasik Türkçenin bir terimini kullanıyorsun ilim diye. E, yeni bir kelime üretmişsin bilim. Peki Arap ne yapacak? Arap'ın elinde sadece ilim var. Eskiden de ilim vardı şimdi de ilim var. Ona da ilim diyecek bugünkü şeye. E, geçmişe de ilim diyecek. Ya da tefekkür başka düşünmek başka. Niye? Yani bakın biz şizofreni yaratıyoruz. Klasik Türkçenin terimlerini... Bir kere Arapça olmak bırakmamız ya yani Bunlar Arapça filan değil. Bunlar klasik Türkçenin terminolojisidir. Tefekkür düşünmek demektir. Elbette bunun ait olduğu mefhum farklı olabilir. Ya da bununla ilgili bir yazı yazdım hatta o kadar üzüldüğüm için... ...bir imtihanda genç bir arkadaşımız şunu diyebildi. Batı bilimi e, gerçekliği araştırıp biz ise işte hakikati araştırıyoruz. Hı. Hakikat gerçeklik demek zaten ya. Yani... Bu tuzağa düşmemek kaydıyla. Bu katılmadığınız taraf. Evet. Katıldığınız taraf. Katıldığım taraf şudur. Bu kelimenin üretildiği bağlamı bilirsek referanslarını, mistaklarını iyi tespit ederiz. O zaman farkı yakalarız. Ama bu farkı yakalamak e, o kelimeyi ya karşılık gelen Türkçe bir sözcüğü kullanmayı engellemez. Mefunu bilmek önemlidir. Sözcüğün kendisi lafız olarak çok önemli değil. Mefumu önemli. Bunu anlatamıyorum. Şimdi İmam Gazali bunu çok İyi vurgular, lafızlarla ahmaklar düşünürler. Hmm. E, tahsilli insan ya da entelektüel bir insan mefhumlarla düşünür. Siz... ne Hocam biraz açabilir miyiz? Mesela mefhumla düşünmek, bir örnek vereyim. Bir lafızla düşünmek ne demek? Azıcık zihnimizde berraklaşsın. Hani belki talebeleriniz aşina oldukları üsuttan dolayı anlıyorlar ama ekran başında o Ölmek, dertlendirmeye uğraştığım örnek, dostlar da fark etsin kitabın, istiyorum. kitabın adında geçen... Işk imiş her ne ver alemde, ilim bir külü kal ancak. Bakın sözcükle düşünmek şudur. Külü hal nedir? Dedikodu. Dedikodu, bitti. Çünkü İngilizceye de öyle, gossip diye tercüme edilmiş. Bakın bu sözcükle düşünmektir. Ama külü halin üretildiği tarihi bağlama gittiğinizde, külü halin meşayi felsefe demek olduğunu anlarsınız. Bakın ne oldu? Değişti tamam. Anlatabiliyor muyum? Ya da biraz önce akli kül dediniz. Siz akli küllü tümel akıl diye tercüme edebilirsiniz Türkçe'ye. Doğrudur ama sözcük olarak. Ama ben size dedim ki o kozmolojinin mi kavramı. Klasik kozmolojiye gittiğinizde hatta kozmogoniye gittiğinizde hı. yani evrenin türemesine gittiğinizde onun orada kullanılan bir kavram olduğunu anlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Hı hı hı. Bir sözcüğün mefhumunu tespit etmek onun ait olduğu nesneyi tespit etmektir. Bu. Twitter'da onun için böyle yazdınız o zaman. Mefhuma değil lafza dikkat kesen. Lütfen evet. şu kişiler takip etmesin demişsiniz. Bunu da soracağım. Mefhuma değil, lafza dikkat kesinlerle takip etmesin. Evet. Bu belli. Fikirlerle değil, kişiyle uğraşan. Evet. Bu da açık aslında. Tabii yani dedikoduya dönüştürmemek lazım. E, kişilerle uğraştığınız zaman orada duygu durumları ortaya çıkıyor. Siz o kişiyi sevebilirsiniz, ben sevmeyebilirim. Hı -hı. Dolayısıyla e, duygu durumu girdiğinde soğuk düşünemeyiz. Tefekkür biraz yılan gibi soğuk olmayı gerektirir. Çünkü soğut şamalarla düşünmek zorundasınız. E, elden geldiğince. Yani... Duyu, duygu ve düşünce elbette iç içidir. Ancak bunları elden geldiğince birbirinin üzerine kuramazsanız o zaman düşüncenize, duygularınızı karıştırırsınız ki e, nesneyi tasvir etmede, yani nesneyi nitelendirmede sıkıntı yararsınız. Kastettiğim o. E, A şahsı üzerine konuşmaya başladığınız belki ben onu seviyorumdur. Yani e, onu eleştirmekten hoşlanmıyordum. Mesela ben diyelim ki hocamı eleştirdiğin an, e, ben kişi ahlaki ve edebi açıdan hemen rahatsız olabilirim. Ee, onun sizin yaptığınız eleştiri doğru olsa bile orada kişisel olarak bir sanmaya geçebilirim. Anlıyor muyum? Onun için kişiler değil fikirler önemlidir. Yani şey gibi tasavvufun günah değil günah günahkar değil günah kötüdür demesi. Mesela gibi. evet. Tabii. Yani fiilin üzerinde yoğunlaşalım. E, Aylık konuşmaya gerek yok. Üçüncüsü de günlük siyasetin diliyle düşünen. Günlük siyasetin diliyle düşünmek bizi neyden mahrum eder düşünmede? Tekillikler içinde kayboluruz. Bitmez ki. Ama bir, en, şimdi bakın günlük siyaseti takip etmeyin demiyorum. Burada da İmam Gazali'nin ilkesi son derece önemlidir. E, ilimle e, bilgiyle uğraşan bir insan günlük siyaseti takip eder. Ama külli siyasete göre düşünür diyor. Hı hı. Yani biz onu da, şöyle düşünmek esas itibariyle olgu ve olayları soyut kavramsal şamalara dönüştürme işidir. Ya da daha aforizmatik bir deyişle hissi olanı, duyusal olanı ...akli olana, makul olana tercüme etmek işidir. Hı hı. Bunu yaptığınızda zaten bir genelleme tırnak içerisinde yapıyorsunuz. E, siyaseti de böyle düşünmek zorundayız. Bu tabii bir risk verir. Entelektüel, alim, bilgin iyi siyasetçi olamaz. Çünkü siyaset tekillikler e, üzerinden yürür. i̇bn Haldun'un mukaddimesinde bir bölümdür bu biliyorsunuz. Hı hı. Niçin alimler iyi siyasetçi olamaz... Çünkü tümel düşünüyorlar, genel düşünüyorlar, kavramlarla Ama düşünüyorlar. Bu da siyasilerin de akil olmasına mani değildir tabi. Şimdi bir şey bilmek, bir şeye sahip olmak mı onu kullanmak ayrı şeylerdir. Önemli olan hakikati bilmek, hakikati mi siyaseti vardır. Mesela siyaset demişken hocam hep şu denir ya, işte şairler duygusal adamlardır, onlardan yönetici olmaz filan. E dönüp bakıyoruz 36 Osmanlı Padişahı'nın 33'ü şiir yazmış. Buna nasıl bakarsınız? Şimdi çok derin bir yere işaret ediyorsun. Evet. Bizim, baştan dedik hocam, dertlenmek, dertlenmek için yapıyoruz bu programı evet. muhabbet ediyoruz. Doğru, doğru. Şimdi bu zaten benim de hoşuma gitti açıkçası. Çünkü ben genelde televizyon programlarıyla arası iyi olan biri değilim ama gerçekten iyi bir muhabbet ortamı olunca ben de rahatladım. Şimdi bakın, biz kullandığımız sözcüklerin mefhum düzeyindeki anlamlarını kendi tarihi tecrübemizden devşirmiyoruz. Yani burada çok ağır gelebilir ama bizim din anlayışımız bile, Allah anlayışımız bile bizim tarihi tecrübemizden devşirilen bir şey değil. Çünkü bu bitti. Burada devşirmeyi entelektüel uzmanca değil, kültürümüzün kodlarına, davranışlarına silmesi anlamında söylüyorum. Yoksa elbette bunu bilen, son derece değerli hocalarımız, uzmanlarımız var. Onu kastetmiyorum. Türkiye'deki kültürün pratiği kendi tarihi tecrübesinden beslenen bir özellik göstermiyor. Onun için şöyle bir aforizma kullanmıştım. Müslümanca inanıyor, katolikçe düşünüyor ve protestanca yaşıyoruz. Şiir de böyle. Şiir, kelim... Ne demek şimdi hocam şiire tekrar dönmek üzere o, o aforizma, mühim bir aforizma. Niçin böyle? Bu ne demek? Bu işte bizim kültürel sürekliliğimizde, sürekliliğimizin ortadan kalkmasıyla alakalı bir durum. Ee, bakın basit bir örnek vereyim i̇şte sizin Şair... Şöyledir, şair böyledir. Acaba bizim kültürel pratiğimizde pratiğimiz böyle mi? Bakın diyelim ki çok hani tartışmalı, evrim konusunu tartışıyoruz. Türkiye'de tartışılıyor değil mi? E, tamamen kaynaklarımız protestan ya da katolik e, savunucuların yazdığı metinlerin tercümesi. Mesela şöyle diyor muyuz? Ya İslam dünyasında canlılık sorunu nasıl ele alındı? Ne düşündüler bu konuda? Var mı böyle bir şey? çok, çok bir İbrahim Hakkı biraz Ama orayı da geliştim. orayı da bu açıdan okuyoruz ama. Büyük evrimci yapıyoruz mesela. Ne demek evrim? Yani ya anokranik bir tutum içindeyiz ya Vigizim falan falan. Neticede eee kullandığımız kavramlar şair bunalımdadır. Filozof işte e, devamlı ne diyelim? E, dağıtır. öyle bir şey var mı? Mesela ben İslam felsefe tarihine, Yunan felsefe tarihine, Batı felsefe tarihine baktığımda Filozoflar hep zengin, varlıklı, siyasi olarak çok ileride olan insanlar görüyorum. Yani bugünkü e, felsefe bölümünde de öğrencilere ilk sorduğunuzda felsefeciyi nasıl zannederler? İşte dağını yıkanmayan, bitli pireli gezen bir adam gibi. Öyle ya değil hocam, midir? Şimdi bu ya ön de, yargı ve ön kabuller şeyi getirdi aklıma. O sizin Çinli bisikletle giden adam haliniz. Evet. Ben ya orada ne yapacağım altı hız, saat? Hız kavramıyla alakalı. Ama burada o düşünceye de sanki o denk düşüyor. Şimdi... Onu e, sattım bu arada. Bugün bir programda anlattım. Dedim böyle bir Size de atıfta bulunmadan anlattım. Olsun o mirimalıdır. Bani diyor aşıkların sözlerini alıp satan aşık mıdır? İçini görmez sarayın vasfeder Şimdi, duvarına. Şey Şimdi galip, bu şey galip Hüsnü aşkı yazdığında demişler ki ya bu mesneviden hani, mirimalıdır yani vakıf malıdır bunlar. Herkes kullanabilir bunlar. Kimsenin şeyi değil. Bakın sizin söylediğinize bir e, benzetmeyle e, cafirilebilir aslında. Her kültürün gen, kendine ait bir ...gökyüzü tasavvuru vardır. Yani biz kendi değerlerimizle... ...kendi kavramlarımızla... ...kendi inşalarımızla etrafa bakıyoruz. Benim ağaca bakmamla... ...başka bir kültürün ağaca bakması... ...aynı değildir. Benim bir... E, ...şuna benzer bu. Diyelim ki aşık olduğunuz bir insan var. Sizin ona bakışınızla... ...dışarıdan birinin bakışı aynı olabilir mi? Asla. Ee, öyle bu. bu yani Duygu, değer... ...bir sadece bilgiyle bakmıyoruz ki. Peki biz şu anda birçok şeye hep başkalarının gözüyle bakıyoruz evet, aslında biz, değil mi? Söylediğinizi anladım. Biz baş, ben buna şöyle diyorum biz başka bir hastanın klinik kayıtlarına göre tedavi gören bir hastayız. Yani hastaneye gitmişiz. Sorunlarımız var. Bunu kabul edelim tabii. Yani her medeniyetin sorunları, her kültürün sorunları var. Özellikle iddialı olan e, bir Teklifi olan kültür. Biz herhangi bir kültür değiliz. Biz Bantu kabilesi, Pigmen kabilesi değil. Bu topraklarda yaşayan kültürün bir teklifi vardı. Bu teklifi bin yıl bir temsil makamındaydı. Fakat bu politik, ekonomik neyse bir inkıraza, bir yenilmeye uğradı. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi biz bunu anlamak için, bunu analiz etmek için herhangi bir psikolojik sıkıntı yaşamamıza gerek yok. E, iddiası olan bir insan yenilse bile ya da e, zayıflasa bile oturup hangi nedenlerden dolayı yenildiğini analiz eder. Yani burada duygusal bir duruma e, Ama gitmiyor. söylediğinizde anladım şu bu analiz yapabilecek durumda değiliz. Hayır şun için değiliz. O hastane klinik ha, mevzunu böyle, üzerinden. Şun anladım. için değiliz. Yani biz bu sıkıntılarımızın çözümü kendimiz analiz etmemiz lazım. Ama biz ne yaptık? Kolaya gittik, kaçtık. Gittik bir hastaneye. E, uzman doktor dedi ki bana bir daha önce tahlillerini yaptığın kan tahlili, şu tahlili yaptığın hastanın e, muayene sonuçlarına göre ilaç ver. Bu mümkün değil. Yani, Sanayi devrimi, renesans, refah. Niye ama? Ya. Çünkü dedim ya tarihi tecrübemizle muhatap değiliz. Bu tecrübeyi olumlama kutsamak anlamında söylemiyorum. sorunsa ...bu sorunu gidip bizim yüzleşmemiz lazım. Bakın çok basit bir örnek. Şimdi İslam bilim tarihi filan diyoruz... ...işte düşünce tarihi diyoruz... ...felsefe tarih diyoruz. Acaba bu... ...felsefe olsun... ...bilim olsun, hatta dini ilimler olsun... ...ne kadar... ...bizim kendi gözümüzle, kendi dertlerimizle... ...kendi sorularımızdan hareket ederek... ...yazılmış bir yapıdır. ya Bugün okuduğumuz tefsir tarihi... ...bir Macar Yahudisinin yazdığı tefsir tarihidir. ya Yani pek çok konuda bunu yapıyoruz... Kendi medeniyetimizi ya batıya etkisi oranında araştırıyoruz. Şunu etkiledik, bunu etkiledik. Ne olacak yani? Etkilesen ne olur? Etkilemezsen ne olur? Zaten batı kültürü de kendi tarihsel geçmişini yazarken oraya etkisi olan insanları gündeme getiriyor. i̇bn Sina'yı anlatıyor sana. İbn-i anlatıyor. Peki etki yapmayan ama benim için önemli olan düşünceler ne olacak? Önemli değil. Niye? Batıya etki yapmadı bunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de özür dilerim yanlış mı hatırlıyorum? 13. yüzyıl işte 1300-1350'lere kadar o Yazılı metinler gerçekleşti. O arada bizden alınanlar alındı ama aradakinin böyle bir kayda düşmüşlüğü yok. Ya bu gayet doğal. Bu batı Bakınız. için mazur görülebilir Şimdi ama şu bizim şu... için bu bir handikap değil mi? Şimdi şöyle düşünün. İslam medeniyeti doğal insanlığın tecrübesini kendisine aktardı. Önce tevarüs etti, onu miras aldı. Sonra onu mülkiyetine geçirdi, temellük etti. Sonra onu temesül etti, özümsedi. Sonra da ihtiyaç duydu, tercüme etti ve teliflerde bulundu. Şimdi biz bugün Yunan kültürünü... İslam'ın gördüğü şekilde yazabilir miyiz? İslam'ın gördüğünden bağımsız bir Yunan kültürü var. Bir Helenistik kültür var. Bir Mezopotamya kültürü var değil mi? Bir Mısır kültürü var. İslam'ın onu görme biçimi ya da onu kendine aktarma biçimi farklıdır. Gayet güzel. Şimdi Batı'nın da ya da Batı Avrupa'nın da hem skolastik dönemlerinde, de modern dönemde senin bir görme biçimi var. Bu gayet doğal. Kendine güvenen bir kültür başkasını tanımlar. Sen burada sorun şu. Onun bu tanımı değil. Onun doğal yaptığı bir şey senin kendini bu tanımın içine hapsetmen. Benim dediğim bu. Ben o tanımın dışında da bir kültürüm. Yani diyelim ki siz İslam dünyasındaki matematik faaliyetlerini inceliyorsunuz. E sadece Latinceye tercüme edilen kitaplarla yetinebilir misiniz? Ne olacak Giazetdin Cemalettin Türkistani? Ne olacak Ali Kuşçu ne olacak? Değil mi? İmadettin Kahşno olacak. Yani biz kendi kendimize ait tecrübeyi kendimiz inşa ederek kendimiz e, çalışarak elde etmiştiyiz. böyle bir tasavvurumuz yok. Ya da bunu nasıl yapıyoruz? E, kahramanlar üretmeye çalışıyoruz çünkü psikolojik olarak sıkıntı duyduğumuz için işte Nifton varsa işte bizde İbn Eisa var, orada Hegel varsa bizde Fahrettin var. Ya bir entelektüel tarih, düşünce tarihi, bilim tarihi bir kavga tarihi değil ki. Bir kere bu en büyük kümede insanın ortak malıdır. Bu konuda bizim atalarımız sıkıntı çekmemiş. ...kindiye bakıyorsunuz ya da değerlerine bakıyorsunuz. Ne matematikte... ...ne de dini ilimlerde. kendilerinde önceki tecrübeyi, insanlığın tecrübesini... ...zaten tevarüs etmişler. Biraz önce söyledim. Ee, hep verdiğim bir örnek vardı. Taşköprü Zade. Kanun döneminde değişmiş. Bunu açıkça söylüyor. Teorik düşüncenin milleti, vatanı... ırka, dini olmaz. Bu insanlığın ortak üretimidir. Bakın... ...Osmanlı'nın büyük rakibi kimdir doğuda? Safiviler, Değil mi? Hı hı. Ya ama Osmanlı medreselerinde... ...okutulan matematik kitabını yazan... Safevi devletin idolü olan Bağdın Amir'in matematik kitabıdır. Niye? La mezhebe fin nazariyat. Bu bir mottodur. Şeyde, teorik düşüncede mezhep olmaz. Teorik düşüncede din de olmaz. Burada şunu demiyorum. Teorik düşünce toplumsal değerlerden, yapılardan bağımsız, aşkın bir şey değil. Elbette o belli bir bağlamı var. Ama neticede onun da kendine ait bir dili var. Ya da ne yapıyoruz biz? Öncelik sorunu diye bir problemimiz var bizim. Önce biz bulduk bakın. Ciddi bu. Evet, e önce optik yasalarını biz bulduk. Ya buladık yani bu elbette tarihsel anlamda bir Bu kompleksten ifadesi. mi kaynaklanıyor? Tamamen. Tamamen Zamanın getirdiği bir, bir, kompleksten. bir kompleksten. Tabii tabii. Çünkü biz yenilmiş bir kültürüz. Peki çünkü bu, çok dağıtmayalım da bir taraftan benim hoşuma gidiyor ama mevzuyu da toparlayalım. Bir kaybımız var. Tabii. İfadelerinizden anladım kaybımız var bunun farkındayız ama kaybetti burada kaybettiğimizi gidip öbür odada arıyoruz. Evet. Dolayısıyla bulma gibi bir şansımız yok. Doğru. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz Aa, güzel. gibi. Güzel tamam. Nereden bulunur hocam? Nasıl bulacağız? Şimdi bunun tek bir cevabı var benim kişisel kanaatim ee, Biz evet bir açıdan yenildik ama bir açıdan tek diri kültür biziz. Çünkü ni hala iddiamız var? Zaten bütün şu andaki yaşanılan sıkıntılar kim ne derse desin bizim yeni bir hayat görüşünü temsil etmemizle alakalıdır. Bir Afrika kabilesinin böyle bir problemi yok. Onun için hiçbir sıkıntı yaratmıyor. İslam dünyasının üzerine gelinmesi şu karmaşık gözüken durum aslında bir diriliğin de ifadesidir. Burada gaz vermek için bir ifade kullanmıyorum ama biz hala... Teolojik ilkeleri, hayatın anlamına ilişkin ilkeleri canlı olan ve bunu formüle etmeye potansiyel olan bir kültürü temsil ediyoruz. Onun için sıkıntı bu. Çin'in böyle bir derdi var mı? Göreceğiz. Ya da Japonya'nın. Şimdi o açıdan bunu çift taraftan, yani ürettiğimiz bağlamsal olanda gayet de doğal bir şey. Çünkü medeniyetlerde insanlar gibi gelişiyorlar. Evet. İslami olan diye bir şey yok. Bu anlamda, tarihsel anlamda biz yeni bir şey kuracağız. Buna hazırız. Bunun arayışı ve bunun kaygısı içerisiniz Burada bir sıkıntı yok. Yeni bir şey kurmaya nefesimiz yeter mi Tabii ki. Bakın burada bu programı yapmanın en büyük nedeni nedir? Böyle bir iddiası olmamızdan kaynaklanıyor. Konuşuyoruz bunun üzerine. Türkiye'de binlerce toplantı yapılıyor. Binlerce konuşma yapılıyor. Bütün bunlar bizim derdimizle hem hal olmamızla alakalı. Niye o zaman biz burada eğlence programda yapabiliriz? Bak bunları konuşuyoruz. Hı hı. Ee, daha başka programlarda da yapabiliriz. Hı hı. Değil mi? Güldür programları da yapabiliriz. Bunlar olmasın demiyorum ama bunlar da yapılıyorsa bir arayış Derdiyle hem bir hal de. olan insanların varlığına işaretine ateş yanıyorsa işte duman varsa ateş yanıyor. Peki Yusuf Kaplan Hoca'nın metaforuyla sorayım. O benim çok hoşuma giden bir ifadedir. Dünya yeni bir söz bekliyor. Bu sözü ancak biz söyleriz ama biz yokuz. Diyor. Biz nasıl var olur? Şimdi bu, tabi bunlar güzel edebi ifadeler şüphesiz e, karşılık geldiği yerler de var. <gülüyor> ya nereden toparlayacağız hocam bu işi? Abi bir dert var tamam bu konuşulmaya başlandı ama bunun yol haritası nasıl olacak? Şimdi bunun yol haritası yok. Burada tek yapılacak yola çıkmaktır. Hı hı. Biraz önce ne dedim? Önceden verili bir güzergahımız yok bu konularda. Hadi bir matematik yapalım hadi bir medeniyet kuralım. Neye göre kuralım işte bak şu e, yapıya göre yok öyle bir şey. Yazılı bir metin yok bu konuda. Form, formüller yok. Yola çıkacaksınız, ilkelerinizi muhafaza ederek düşüneceksiniz, sorunlarla karşılaşacak, yüzleşeceksiniz. O kendilik bilinci içerisinde onlara cevap vereceksiniz. Bin yıl sonra diyecekler ki, e, şu yüzyılda yaşayan Müslümanlar şöyle bir matematik üretti, şöyle bir fizik üretti. Bu biraz şuna mı benziyor? Başkasının aşkıyla aşık olmaz diyorlar ya. Hani siz bir yine bir zannediyorum kitaplardan birisinde rast geldiğim ifadeydi. Diyorsunuz ki eski de mesela Newton oturup da şunu bulayım diye bir şey bulmuyordu. Bu da sonradan ortaya çıkan modern dönemin. Tabii o evet o bakışı. bilim bilimsel... medeniyette de bu rahatlığı mı arıyoruz acaba? Hani şimdi bilim adamı dediğim bir şey icat etmeli Biraz diye. Biraz nostaljik edebi idiyoruz. İçeriği yok bunların. Çünkü bakın niçin yok? Niçin bu kadar iddialı bir cümle kullandım? Şunun için. Biz hala kendi kültürünün dökümüne sahip olmayan insanlarız. Ne konuşuyoruz? İslam matematiği diyoruz, İslam asrını diyoruz. Medeniyet, İslam medeniyeti diyoruz. Nerede bu medeniyet? Dökümüne sahip değiliz. Bunun yorumlarını henüz yapmış değiliz. Onun için nafsi seviyede kalıyor. Gaz üretiyor. Hı hı. Duygu üretiyor. E ama arkası gelmiyor. Hazreti Ali'nin ifadesiyle insan bilgidir. Eşittir bilgidir. Bilgisiz bu işler olmaz. Övgüyle sövgüyle. Dıgıdık, tarihi anlayışla bunlar olmaz. Hı hı. Ee, yani ben de bunları söyleyebilirim burada. Derim ki arkadaşlar şu olacak, bu olacak, şöyle olacak. Bunlar tamam belli bir yaş grubunu e, tatmin eder. Açık ve net söyleyeyim. Türkiye'deki İslami söylem 15 ile 25 yaş arasındaki insanlar için işe yarıyor. Niçin 25 yaşından ya da 30 yaşından sonra insanlar değişiyorlar? Çünkü dil buna müsait değil. Onun şeyini, entelektüel birikimini ya da sorularını taşımıyor. Cevaplarını üretmiyor. Bu bilgiyle olacak bir şeydir. Coşku lazım ama tek başına coşkuyla olacak bir şey değil. Hep söyledim. Biz katmanlı düşünmek zorundayız. En aşağıyla ve en üstü aynı anda düşünürseniz kavramlar, fikirler katmanlıdır. Gökdelen gibidirler. Tamam, yukarısı da aşağısı da. Buna biz ufki düşünce diyoruz bizim geleneğimizde. Yani bu aşağı biliyorsunuz piramidin e, en altı çok geniştir yukarı incelir. Kültür böyledir. Böyle inşa edilir. Sadece zemin var ama yukarısı yoksa bu hmm. pek bir anlam ifade etmez. Kaba kaçar. Peki hocam tarih boyu tecrübeye baktığımızda bu dert toplumun geneline mi yayılması lazım yoksa bazı insanların bu işte dertlenmesi ifade eder? Rahat bırakacaksınız. <gülüyor> Şimdi bu bu da çok e, entesan bir şey. Bir, e, ne konuşursan ama halk halkı rahat bırak. Halkın e, bu bir şey Tahkir ifadesi değil. Hı hı. Bununla ilgili ben bir söyleşimle söyledim. Ben bu halkın çocuğuyum. Halkı tahkir ve tezif ederek iş yapılmaz. Bir entelektüel çıkıp bir, bir e, alim ya da aydın çıkıp halkı tahkir ve tezif ederek iş yapıyorsa ben ona itimat etmem. E, eğer sen doğruyu biliyorsan, iyi biliyorsan, güzeli biliyorsan ay, geçeceksin halkın önüne yol gösteriyor. Ve anlamıyor. Ya halk zaten her şeyi anlamaz. Ben şimdi kuantum mu anlatayım halka? Fraktal geometriden mi bahsedeyim? Dini konularda ya da siyasi konularda halk niye her şeyi anlasın? Bir... Anlamak ki mecburiyeti de yok. yok. Hayır. hayır rahat bırakın demek aslında tahkir ve teziften çok Din. başka bir duruş. Tabi tabi. Hani tabii. halk anlamaz bu işlerden değil. Ya, ya. Anlamaz o zaten. rahat yani ne kadar... Anlamak gibi bir derdi de olmaz. Malumu tabii tabi ki anlamayacak. Şimdi bakınız. Peki nasıl olacak? Kimler bu işin bir yolunu... toplumun entelektüelleri vardır. Bir toplumun seçkinleri vardır. Yani zeki avcılığı yapmamız lazım. Tabii zeki avcılığı ya zeki adam bulup yok etmek için değil, yetiştirmek, önüne aşmak için. Ee, bir toplum kendi elit tabakasını üretecek. Hı hı. Burada kan aristokrasisinden filan bahsetmiyorum. Ehliyet aristokrasisinden bahsediyorum. Meritokratik bir yaklaşım. Yani bir toplumun yaratılıştan gelen yetenekleri bulup onların önünü açması lazım. Her, her konuda. Ve bunlar o topluma yön vereceklerdir. Gayet doğal bir şey. Halk niye bunlarla uğraşsın? Zaten herkesin filozof olduğu bir toplum düşünebiliyor musunuz? Herkes matematikçi. Yaşanmaz Zaten işte bir problem bu. Her şeyi bilme iddiasına taşırsak hiçbir şey bilemeyiz. Şimdi neticede şunu söylemek isti Buyurun. istiyorum ama tamamlayayım. Ee, yalnız tarihi tecrübeye çok vurgu yaptım. Yanlış anlaşılabilir. Ben şunu söylemiyorum. Gidelim tarihsel tecrübenin içerisine. Çünkü tarihsel tecrübe sıcaktır. Olmuş bitmiştir orada her şey. Orada yatalım böyle. Aa öyle değil. Tarihsel tecrübeyle gelecekte karşılaşmamız lazım. Yani yola çıkacağız. Biraz önce dedim. Yola çıkacağız. Yolda yürürken yapıp etmelerimiz, sorun çözme biçimlerimiz, o problemlerle yüzleşme biçimlerimiz esnasında tarihsel tecrübe atıf yapacağız. O bir hafızadır. Yani bunun basit ifadesidir. Geçmişle gelecekte karşılaşırsak ancak tarihsel tecrübe konuşur. Aksi takdirde nostaljidir. Yani niye bileyim ki ben bunu? Benim verdiğim basit örnekler şu. Bir... Matematik felsefesi, bir dil felsefesi, bir şiir, poetikası yapıyorsak eğer biz bugün şunu merak ederiz. Bu geçmişte nasıl yapılmış? Atalarımız bunu nasıl kavramsallaştırmış? Nasıl sorursak ona bakarız. Aksi takdirde Türkiye'deki durum ortaya çıkar. Bir nostalji, büyük tarih. Aslında geçmişle tarih de birbirine karıştırıyoruz. Geçmiş başka bir şey, tarih başka bir şey. Tarih geçmişin bilinç haline gelmiş. Şuhurlaşmış hali. Tabii. Yani yoksa Türk milletinin çok büyük bir geçmişi var ama tarih ben o konuda şüphe <gülüyor> duyuyorum açıkçası. Dolayısıyla burada tecrübe ile sadece geçmişte olup biteni bilgisi bir arkeolojiden bahsetmiyorum. Hı hı. Tam tersine güncel olanla ya da gelecekteki inşa ile alakalı bir şey. Biz çıkacağız yola. Sorunlar yola çıktık mı hocam? Yoksa hala düşünüyor muyuz? Yok, hani? Çıktık, çıktık. Çıktık diyebilir miyiz? Kesinlikle. Hiçbir zaman bakın yoldan ayrılmış olsaydık e, tartışmazdık, kavga etmezdik, sorun yaratmazdık. Mevcut cevaplar bizi kandırmıyor. Ve hani düne kadar yoktu sanki hocam maziyle, bugünle, çağın problemleriyle, Müslümanca hesaplaşma derdi. Her değerdi. zaman vardı. Her zaman Ama biraz vardı. daha mı temayüz etti, daha mı farkındayız? Biz şimdi geçmişi bilmiyor derken biz... Yakın geçmişte bilmiyoruz. Yani Harputtinin yaptıp ettiklerini, Ali Sedat'in yaptıp ettiklerini, Mustafa Sabri Efendi'nin yaptıp ettikleri kültürümüzde bir yer işgal ediyor mu? Yani bakın İbn Sina'dan Gıyaset'in Cemşid'ini, Kâşif'ten Nasıd'in Tusi'den İmadettin, Kâşne'ki Kemalettin faşını bahsetmiyorum. Hı hı. Mustafa Sabri Efendi kim biliyor? Uzmanca bilmeyi kastetmiyorum Kim bakın. hocam Mustafa Sabri Efendi? Son Osmanlı Şerif İslamı. Son derece önemli bir filozof, kelamçı. Ama kültürümüzde yeri yok. Siyasi tercihleri yanlış olabilir ayrı bir konu. Ya da Ali Sedat'ın kültürümüzde ne yeri var? Ya da Cevdet Paşa'nın Fatma Aliye Hanım'ın. Hadi Cevdet Paşa'yı biraz biraz biliyoruz. Evet. Fatma Aliye Hanım ne yapmış? Onun kızı. İlk kadın felsefecimiz. Romancımız. Tabii. Bunlar da bilinmiyor ki. Bakın bir millet kendi kültürünün önemli isimlerini. Bu kitap ismi olabilir, şans olabilir. Uzmanlara bırakmışsa o kültürün vahaline. Bizim durumumuz bu kastettiğim o. Tamam, ve bu konuda ve bu konuda çok özür dilerim. E, Türkiye'deki farklı grupların birbirinden çok da farkı yok açıkçası. E, onun için ben e, şöyle bir aforizma kullanmıştım. E, benim askeri şartım bu toprakların, bu kültürün tarihi tecrübesidir. Bu tecrübeye aşina olan gelecekte ki inşalarında düşünüşlerinde bu tecrübeyi dikkate alan ve almayan değil ki insanları ikiye bölerim. Başka hiçbir ideolojik, dini, etnik bölümü benim bu topraklar için söz konusu değildir. Açık söyleyeyim. Peki bu zaman için bunu yapmak biraz daha zor değil mi? Hani Şu açıdan sorayım. Dostoyevski diye bizihin zihin çıkıyor. Suç ve cezayı yazıyor. Orada bir vicdan azabından bahsediyor filan. Sonra birileri çıkıyor o kalın kitabı okuyor. Ama bugünün insanı önce o vicdan azabını küçücük bir kitabın içinde 30 sayfada özetten okuyor. Sonra geçen bir filmde filmde rast geldim. Ne okuyorsun bu sıra diyor? Ya bir adam diyor bir elindeki baltayla birini öldürmüş de üzülüp duruyor. Onun kitabını okuyorum diyor. Raskolnikov'un ızdırabı hmm. bu kadarcık küçük bir hal. Yani işte seküler zaman deyin, modernite deyin. Bizi şeye alıştırdı. E, fast food'a. Tamam. Bir şeyin doğru, zoruna talam bölümü. Tamam, Dert tık, çekmeye tahammülümüz tamam, yemek, yok. Yemek yemekle hocam. tıkınmak ayrı bir şey tabi. Evet. Büfede ee, insan tıkınır. Ama bir lokantada 200 saat yemek yersin. İnsan, Çağdaş insanın zamanı değerli. Şimdi yurt dışındaki tecrübemden biliyorum. Öyle yemeği, öyle arası diye bir şey yok ki. Hemen yiyin. Şimdi bakın, burada hiç şikayet etmeye gerek yok. Ee, araba varsa, araba vardır. Yani ata binmeye devam edemeyiz. Evet. Bakın, 2 Dünya Savaşı'ndan önce Polonya Cumhurbaşkanı, at sevdalısı olduğu için bütün Polonya ordusuna Atlı birliklerle donatıyor. Alman tankları girdiği zaman yapacak bir şeyiniz yok. Yani insan sadece kendisi yaşamıyor. Karşıdakine dikkat olarak yaşamak zorundasın. Trafikte sadece kendin dikkat etmiyorsun. Karşıdakine de dikkat edeceksin. İblis iş başında. İblisle dikkat alarak iş yapacaksın. Bu senin sorumluluğun. O açıdan günümüzün şartları neyse onu uygulayacaksın. Şöyle düşünün bakın. İslam'dan önce ya da İslam... Gerçi ortaya çıkmıştı ama kağıt Çincedir. Bakın kağıt kelimesi Çincedir. Kağıdı düşünün. Kağıt kimin kullanımıdır İslam medeniyetinin şey, insanlık tarihinde? Bir kere şunu hiç unutmayalım. Kadim kültürü kağıda döken, kitab getiren İslam'dır. Hiçbir şey yapmasa bu yeter. Çünkü yoktu ki kağıt. Tahtaya, taşa, deriye yazıyordu insanlar. Aristoteles'in eserleri neredeydi? O zaman şöyle yapalım hocam. Ya da... Bir, çok özür dilerim, reklama gideceğiz. Reklama gidip geldikten sonra şuradan tam da İslam dediniz, ilim kelimesi baki kaldığı müddetçe İslam tarihten kalkmaz. Rozentan'ın bir ifadesi ve İslam bilim tarihi. Birazcık orayla devam konuya, edelim. Konuya gelelim diyorsunuz. Burada tabii. ne kadarız? Yavaş yavaş Peki. konuya gelelim. Peki efendim. Tabii. Efendim Prof. Dr. İhsan Fazlaoğlu ile birlikteyiz. Dert ettiklerimizi soruyoruz ya da dert etmemiz gerekenleri soruyoruz ya da yıllardır içimde biriktirdiğim ne varsa işte onları soruyorum siz de kulak misafiri oluyorsunuz. İslam bilim tarihiyle kısa bir aradan sonra devam edeceğiz çay molası diyelim başka şeyler devam edecek. Efendim başka şeylerde birlikteliğimiz devam ediyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Fazloğlu bugün misafirimiz. İslam bilim tarihine yavaş yavaş gelelim diyorduk. Twitter'dan da siz başka şeyler etiketiyle sorularınızı gönderebilirsiniz. Tam da kaldığımız yerden devam mahiyetinde bir tweet sorusuyla devam edeyim. İslam e, dünya bilim tarihi pastasından Müslüman bilim adamlarının payını çıkarırsak geriye kalan ne kadardır demiş. Hocam bu meyanda siz Rosenthal'den bir aktarma yapıyorsunuz. İlim kelimesi baki kaldığı müddetçe İslam tarihten kalkmaz. Bir bu. iki modern bilimin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden birisi Türk korkusudur diyorsunuz. Bu ne demek? Bir birbirinden farklı üst soru oldu burada aslında. Evet. Şimdi bir kere bu soruyu soran tabii kişiyi tanımıyorum ama özellikle genç arkadaşlara şunu eğer yaşım müsaitse tavsiye ediyorum. Entelektüel tarihi, düşünce tarihi, bilim tarihi bir savaş tarihi gibi okumasınlar. Ee, bilim günümüzün özellikle e, 1850'lerden sonra e, bilim sosyalleştikten, sosyal hayatı belirledikten sonra, teknolojiyi dönüştürdükten sonra merkezi bir hale gelmiştir. 1860'a kadar bilim büyük oranda entelektüel bir faaliyettir. Çünkü sosyal hayatı belirlemiyor kamu hayatını fazla bilir mi? Çünkü tekno teknoloji yok ortada. Biz bugün için önemli olan bir kavramı merkeze alıp bütün insanlık tarihini yargılayamayız. Yani öyle kültürler var ki e, bizim anladığımız, bugünkü anlamda belki bir bilime sahip değiller ama çok daha farklı başarıları var. Yani diyelim Hint medeniyeti bugünkü anlamda bir teknoloji üretmemiş olabilir ama olağanüstü derecede bir medeniyettir. Ya da Çin medeniyeti Sık sık söylediğim şey var. Çin medeniyetini esas alırsak bütün ilerleme gerileme kavramlarını bile gözden geçirmemiz lazım. Basit bir adım. Milattan önce 68'den işte milattan sonra bilmem neye kadar Çin astronomisinin gözlemlediği süpernovalar, novalar dikkate alalım. E biz batı dünyasında ancak süpernova, novayı 1580'den sonra gözlemlemeye başladık. Negatif sayıları alalım. Çinliler milattan sonra ikinci yüzlü negatif sayı kullandılar. Biz milattan sonra 1580'lerden itibaren başladık. Yani tekil örneklikten gitmek istemiyorum ama e, bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe tarihi bunları bir savaş tarihi olarak okumamak lazım. Bu bir e, insanın ortak üretimi olduğuna göre Müslümanlar nasıl ki yeni bir hayat görüşü olarak, yeni bir iddia olarak ortaya çıkıp tekliflerini yaparken kadim kültür havzalarıyla medeniyet havzalarıyla muhatap olup onu sahiplenip onun üzerine yeni inşa ettilerse bunda Helenistik dönem var bunda Yunan var bunda Mısır var bunda Mezopotamya var bunda Süryaniler var bunda Persler var filan. ama hocam biz bunu özür dilerim sözünüzü unutmayın ama her sahada yapıyoruz mesela doğal, dede efendiyi kutsayacakken Mozart'a laf etme ihtiyacı hissediyor sanki ikisine o bizim, vehmeden o ikisine ilham eden bir şey. ikisine ilham eden Allah başka gibi geliyor ya İbni Sina'ya İlham veren Allah'la Newton'a ilham veren Allah'la haşa sanki başka mı yani? Teolojik bakmayalım. Tamamen beşeri hadisi olarak baktığımızda da bu gayet doğal bir şey. Batının en büyük avantajı İslam medeniyeti geçmişine sahip olmasıdır. Bizim de en büyük avantajımız Helenistik ve Yunan geçmişine sahip olmasıdır. Peki, bu çok iddialı bir söz değil mi? Hayır. Batının en büyük avantajı İslam medeniyeti tabii. geçmişine sahip olmasıdır. E, tabii gayet doğal. Bu ne demek? Bunu nasıl altını doldururuz? Gayet doğal. Şimdi Bizans'a bakalım. Bizans entelektüel açıdan tamamen İslamlaşmıştır. Kullandığı astronomi matematik, İslam matematiği ve e, Zaten mevcutu bilmezsen yeni bir şey yapamazsın ki. E, İtalya'da, en basit örnek İtalya'daki 1450'den mesela 1550'ye kadar okunan eserlere bir bakın. Hepsi İslam dünyasında telif ediliyor. Bu gayet doğal. E, biz de Yunan'da telif edilenlerle başladık. ve Bunları kitabileştirdik önce. Kitaba dönüştürdük, tercüme ettik. Hangi sahalarda böyle Mesela sahada, İta, İtalya'da 1500'lerde okunan... Astronomi, isim. matematik, tıp hepsi. Bu gayet doğal. Biz nasıl bugün okuyorsak orada yazılan eserlere bu gayet doğal bir şey. Ortak bir kültür havzasıdır insanlığın entelektüel faaliyeti. Şurada yoğunlaşma olur, burada seyrelme olur. Yani böyle bir şey değil. Ee, yarış meselesi değil. Bunlar çok çağdaş kavramlar. Batı medeniyeti bu hakkı teslim ediyor mu? Eder ya da etmez. Ben başkalarının yanlışlarıyla kendi doğrumu savunamam ki. O yanlış yapıyor. Ben bu biraz güçle de alakalı bir şeydir. Bakınız. Şimdi bir medeniyet, bir kültür güçlüyse tarihi kendine göre yazar. Bu hep böyle olmuştur. Tek anlamlı tarih kavramını yaratan da zaten İslam kültürünün kendisidir. Batıyı bu konuda suçlamamak lazım. Biz de. Yani suçlamak için değil, değil. meraktan sordum. Anladın, bu hakikatesi mederler ederler mi? Size hiç söylemiyorum. Edenler var, etmeyenler var. Mesela Rosenthal etmiş diyorsunuz. Sadece Rozental değil. Yani İslam bilim tarihini bir disiplin olarak kuran biz değiliz herhalde değil mi? Batılılar kuruyor, Fransızlar, Almanlar. Öyle başlıyor. Efendim oryantalizm doğru. Orientalizm benim tabirimle İslam medeniyetine uygulanan kültürel bir terördür. Doğru. Ama sadece bu açıdan yorumlanmaz. Yani siz e, İslam batı dünyasında yapılmış matematik, tarihi, astronomi tarihi, tıp tarihi çalışmalarını çıkarttığınızda biz ne yaptık? Allah aşkına şu anda İslam bilim tarihi dediğimiz çalışmaların bilgilerinin %90'ı oradan transfer. Niye? Çünkü bu adamlar kendi kültür, entelektüel, felsefe, bilim, nis-i yazarken geriye doğru yapılan tercümelere dikkate alır. İbn-i İbn-i Rüştü, Farabi'yi, işte Harizmi'yi, Battani'yi yazmışlar. Biz de onlardan almışız. Biz şu anda yeni yeni başladık bunları çalışmaya. İşte bizde kim var? Biz Saliz'deki Osmanlı döneminde başlamış. Sonra rahmetli aydın sayılı. işte Sonra belirli Ankara'da, İstanbul'da bilim tarihi bölümlerinde o da kör topal giden bir çalışma. Yani şu anda şöyle basit bir örnek sorayım. İslam astronomi tarihindeki en önemli uzmanlar nerede? Türkiye'de mi? Tıp tarihinde? Yani biraz şey olalım. E, entelektüel, hani primidiyel dedik ya tam aşağıda. ...yeri geldiğinde son derece ideolojik... ...duygusal hissi olmak, politik olmak... ...tamam. Hakikatin... ...ifade biçimleri vardır. Bir vatandaşa ifade etmenin... ...tarzı başkadır. Aynı hakikati... yukarı ifade etme. Şimdi entelektüel... ...bir insansan sen eğer... ...bunu görmek zorundasın. Burada... ...duygusal davranmanın bir anlamı yok. Biz... ...İslam, bilim, felsefe, entelekt... ...nisa tarihini... ...onlardan öğreniyoruz hala. Sadece bu konuşmakla İslam gelecek... ...dertler bitecek ya da işte... Türk İslam medeniyeti İslam Türk mi? Bunlarla olmaz bu iş. Onun için diyorum, övgü ve sövgü değil, bilgiye ihtiyacımız var. Anlamıyor muyum? Önce oturup bu metinleri dökümü çıkartacaksın, sonra bu metinleri neşedeceksin, sonra bunların üzerine çalışacaksın. Yani Farabi diyorsun, İbn Sina diyorsun ve bunları zaten onlardan öğrendik. Ha bizim kültürümüzde bunların kendine göre bir yeri vardı şüphesiz ama tarihsel anlamda söylüyorum. Bunlar üzerine bir şey kattık mı? Farah eserlerini tercüme ettik mi Türkçe'ye? Elkan'ın fıtkını ara doğruduruz bir Türkçe tercümesi yok. Anteysam. Neşri yok doğruduruz. Ee, hadi bakın şeyi geçtim. Osmanlı dönemindeki matematik metinlerini, işte Timuriler döneminde, Memlükler döneminde şu anda en önemli Memlük bilim tarihi, astronomi, matematik uzmanları kimler? Şimdi dolayısıyla bu kadar e, basit değil mesele. Anlatabiliyor muyum? Yani bir medeniyetin, bir kültürün, bir... E, e, politik organizasyonun belirli konulardaki üretimi olarak basit bir hadise değil. Bu çok değişkenli, e, karmaşık bir hadisedir. E, sözel, yani yine sözcüklerle düşündüğümüz için, bunların mefhumlarını bilmediğimiz için e, çok rahat çıkarımlarda bulunuyoruz. E, Yunan medeniyetini, Helenistik medeniyeti, Pers medeniyetini çekip alın. İslam'da ne kalır? Nedir onun payı mesela? Aynı şeyi Batı medeniyetinde söyleyebilirsiniz. Batı'dan İslam'ı çekip alın ne kalır? Yani kendinden önceki beslendiği kaynak. Ama bu o, gayet, bu gayet doğal, doğal bir şey. Bir şey. Uzaydan yani. gelmiyoruz ki. Yani dünyada, Akdeniz dünyasında yaşıyorsunuz. tamam mı? Uzaydan gelmiyorsunuz, dışarıdan gelmiyorsunuz. İnsanlığın üretimiyle muhatap olarak iş yapıyorsunuz. Ama sizin burada tabii ki çok yeni bir hayat görüşünüz var. Ve İslam bu hayat görüşünü o klasik kadim bilikimi uygulayarak dönüştürüyor... Kendine mal ediyor, onun üzerine geri ekliyor. Gayet doğal. Yani Komplekse de gerek yok, kavgaya da gerek hayır yok. Hayır efendim, hocam. Yani bunu kesinlikle bilmediğimiz için müsbet ya da menfi, olumlu ya da olumsuz tavır takınıyoruz. Bilen bir insan burada ne erinir, ne yerinir, ne dövünür. Ee, ne utanır, ne de çığlık atar. Bilgi insana sükunet getirir. Aa, böyleymiş bu, gayet güzel der, devam edersin. Ama biz e, bilgiyle muhatap olmak biraz yüktür Oturacaksın, çalışacaksın, düşüneceksin, dili öğreneceksin, metin okuyacaksın. Bunlar birikim işi de sürekli ligicidir. Bunları yapmamak için, yani bir saatlik işi yapmamak için beş saat harcıyoruz maalesef. He. Böyle bir psikolojimiz var. Peki yine bana ilginç gelen bir husus. Bunu da dostlar duysun isterim. O çok özür dilerim. O Rozental'ın cümlesini söyleyeyim. Franz Rozental biliyorsunuz mukaddimiyi İngilizceye tercüme eden. Çok önemli bir... E Bilmiyorum. Nereden bileyim hocam? Evet. Ha, yani biliniyor Yahudi Onun... mi? Yahudi ya da Hristiyan fark etmez. Neyi tercüme etmiş dediniz? Mukaddimi'yi İngilizce'ye tercüme etti. Ee, bizim Mehmet Kafiyeci'nin e, Tarih Bilimine Giriş kitabını tercüme etti. Başka metinleri de var. Onun bir cümlesidir. Dediği şu. İlim kavramı o kadar merkezli değil ki İslam'da. Bilgi yani. İlim öyle oradan da böyle mistik şeyi beklemeyin. Bilgi demek bu. Hı hı. Bil, Hazreti Ali'nin dile getirdiği bilgi. İnsan eşittir bilgi diyor ya. Bilgi o kadar merkezi bir kavramdır ki, kavramdır ki İslam kelimesinin eş anlamlısı haline gelmiştir. Dolayısıyla İslam kelimesini görmesek bile o tarihten hani bir mekanizm kaldırsak bile ilim kavramı baki kaldığı müddetçe İslam tarihte bakidir. Bunu söyleyen bir oryantalist. Son derece önlü nokta. Niye? Halbuki biz şöyle biliyoruz. Hani ezberimiz şu. İslam Müslümanların ilerlemesine mani oldu. Bunun, bu tabii ne demek? Bu bilemiyorum. Ben bunun mefhumu yok bende. İlerlemek nedir? Gerilemek nedir? Bakınız. Bir medeniyet belirli bir aşamasında başka bir medeniyetin çeşitli açılardan gerisinde kalabilir. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim, biz girledik filan değil. Batıda yeni şeyler oldu. Bunu anlamamız lazım. Biz Batı'yı da bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz. Kaç tane uzmanımız var bu konuda? Taklidi kastetmiyorum. Orada ne olup bitti? Bunu benim tarihsel tecrübemin gözleriyle okuyan kaç entelektüelimiz var mı? Ama hocam bir teslim be, böyle bir şey mümkün mü? Demin mümkün. söylediniz kendi İslam bilim tarihini batıdan dönüp okurken batıyı bizim gözümüzle görüp bunu yorumlayacak. Ama bakın biz bunu yetiştirmeye başlamıştık. Yani diyelim ki Cevdet Paşa, diyelim ki Ali Sedat, Fatma Aliye, Harputi pek çok adamımız var işte Fenni Ertuğrul'a. Yani kendi tarihsel tecrübesine sahip olup Batı'da olup biteni tane anlamaya çalışan çok ciddi entelektüellerimiz var. Burada da psikolojik... Orada çok yeni şeyler oldu. Yani doğanın e, matematikleştirilmesi ne demektir? Mekanikleştirilmesi ne demektir? Yeni doğa felsefesinin ilkeleri nelerdir? Bunları bizim anlamamız lazım. Ve bunları sadece entelektüel bir faaliyet olarak değil. E, şimdi çok teknik bir şey olacak ama... E, 1931'e kadar e, genelde bilimi biz böyle... Tarih dışı efendim bir veri olarak kabul ediyorduk. Halbuki öyle değil. Newton'un not defterine baktığınız zaman ki bunu Boris Hessen, e, Grossman diye Rus ve Polonyalı iki bilim adamı gösterdiler. E, not defterinde bütün, bütün olmasa bile çoğu bilimsel teorilerini kendi döneminin e, ticari efendim teknik sorularından hareket ederek ürettiğini görürsünüz. Bilim dediğimiz, felsefe dediğimiz hadise o total yekpare insanlığın üretiminden, toplum üretiminden bağımsız bir şey değil. Yani insanlar spor olsun diye bilim yapmıyorlar. Spor olsun diye astronomi yapalım. Kopernik astronomisinin ortaya çıkmasının en nedeni bir takvim sorusudur. Yani sizin oradaki ekonomik, politik e, hatta o bilim dilinin teorik sorunlarına eğilmeniz lazım ki bunlar alındıktan sonra neye gitmiş bunlar, nasıl gitmiş e, tespit edebilirsiniz. Biraz basit bir örnek söyleyeyim. Ticareti olmayan bir kültürün mesela entelektüel faaliyetleri ne kadar olabilir? Bakın çok basit bir örnek. Aslında şu bakınca da kabaca çok aslında birbirinden ayrı sahalar gibi Değil. duruyor ama iç içe. Bakın örnek vereyim. Şimdi genç bir arkadaşımızın doktora tezinden öğrendiğimiz bir hadise bu. Ee, erken dönem ticari 1400 1400'lerin başında İtalya'da çok enteresan bir kavram ortaya çıkıyor. Ee, bilgi söz konusu olduğunda nasıl diyelim ona? Ayrıcalıklı bilgi. Yani bilgiyi üreten o bilginin getirisinden bir süre pay alıyor. İmtiyazlı bilgi. Hı -hı. Bu patent kavramını doğuruyor. Yok o bizde. Hı -hı. İslam dünyasında, medeniyetinde bilgi imtiyazlı bilgi diye bir şey yok. Diyelim ki siz kunduracısınız. Yeni bir kundura keşfettiniz. Olabilir. Şimdi bu kundurayı bir hafta siz satarsınız. Yine. Ondan sonra bütün teşkilata vermeniz lazım. Çünkü bilginin imtiyazı yok. Bu en basit bir teknik bilgiden en üst bilgiye kadar böyle. Ama ticari kapı... İmtiyazı olmayışından mı paylaşım... Şimdi imtiyazlı bilgi şunu doğurmuş. Herkes o şeyden, üretimden pay alabilmek için bilgi üretmeye, icat etmeye çalışıyor. Hmm. Bu o kadar ilginç teşvik, ki... Bir teşvik sebebi. Aa, olağanüstü çünkü zenginleşmeyi getiriyor. O öyle bir hale geliyor ki Bilgi üreten insanlar adalar hapsediyor yöneticiler. Kaçıp o bilgiyi başka bir şehre başka bir ülkeye satmasın diye. Şimdi çok basit bir örnek. İmtiyazlı bilgi nedir mesela? Bizde yok mu? Ya mesele çok sadece masa başı ben şunu düşüneyim bunu düşüneyim. Hiçbir bilgi kahve içerek spor olsun diye keyif olsun diye üretilmiyor. O toplumun teolojik sorunları var. O toplumun kozmolojik sorunları var. O toplumun çok pratik takvim sorunları var. Savaşla ilgili sorunlar var. Ekonomik sorunları var. Yani bakınız Galileye'ye göre gel git bu Medcezir olayı güneşe ait bir şeydir. Çok yanlış bir bilgi değil mi? Biz ay olduğunu, ait olduğunu biliyoruz. Niçin e, Nifton bu sorunu çözüyor? Çünkü İngiliz limanlarında yüksek tonajlı gemiler gel git olayında karaya oturuyorlardı. ondan. Nereden biliyoruz? Kendi defterinden. Yani bunun çok bize bugün basit gelen pratik tabanı da var. Sonra bunu üretirken o üretimin yarattığı teorik dilin soruları da var. Bunlar iç içe geçmiş şeylerdir. Yani bilim dediğimiz hadise toplumun dışında transcendent bir şey değil, bağınamsal tarafı var. Elbette onu üreten aklın ona kattığı teorik bir tarafı da var. Bunları birlikte düşünmek lazım. Yani biz sorunlarımızla uğraşacağız. Bak, bir basit bir örnek vereyim. Japonlar bilim ne zaman yapmaya başladılar? Japonlar biliyorsunuz Hollanda, Sömürgeciydiler. Sonra daha da sömürge demeyelim ama etkisindeydiler. E, Newton'un fiziğini ettiler. Sonra e, İngiliz Amerikalıların etkisi altına girler. Japonya'da tarımda bir mikrop, virüs, bakteri diyelim, yani bakteri yayılıyor. Avrupa'dan ilaç getirtiyorlar, işi yaramıyor. Çok ilginç. Japonlar buna, bunu nasıl çözeceğiz? Yani en gelişmiş bilim bunlar da. Biz bunu nasıl halledeceğiz? Diyorlar. E, bir tane Japon. Tesadüfen farklı ilaçlar birbirine karıştırıyor ve işe yarıyor. Japonlar diyorlar, ah biz bunu yapabiliyoruz, biz bilim üretebiliyoruz. Özgüven kazanıyor. Bağışlayın ama hani bu çok basit, çok özür şey. dilerim. Ne olur bağışlayın ama bunu bana mesela bir kişisel gelişim uzmanı anlatsa, bay derim. Ama siz hakikaten böyle mi olmuş? Top, Japonların bilimle tanışması bu mu? Hayır, hayır. bilim üretme, bilim özgüvenini ihtiyacı... kazanmaları, kazanmaları. Evet. Çünkü yıllarca Çin'in Uydu suydular. Çinler ne yaparsa onlar da onu yaptılar. Sonra Hollanda'nın ve Amerika'nın ilk defa kendini bir şey yaptı başkalarından almadan. Bu çok önemli. Bakın bu gayet açıktır. Çin Çine ilk e, Batı Avrupa bilimi gittiği zaman Batlamyus sistemi gidiyor. Diyorlar ki bizdeki kozmoloji bu. Çinler'de çok gelişmiş bir rasat faaliyeti var, gözlem faaliyeti var, kayıt var. İslam'ı da biliyorlar. Çünkü Meraga, Nasreddin Tuğzi zamanında Çinli astronomlar ilanlar da gelip Meraga'da, Azerbaycan, Güney Azerbaycan'da çalışmış. İslam astronomisinde biliyorlar. Şimdi bunlar gidiyor. Şaşırmıyorlar. Tamam batılamış. Sonra Brahe astronomisi geliyor. Yaklaşık bir 10 yıl sonra. Çinlere diyorlar ki batılılar. Değişti bakın yeni bir sistem var. Allah Allah. 15 yıl sonra Kopernik astronomisi geliyor. Çinler oturup Barbar bilimleri araştırma enstitüsü kuruyor. Barbar bilimi dedikleri batı bilimi. Çünkü bir millet diyor Çinliler. 30 yıl içerisinde üç tane kozmoloji görüş olur mu ya? Bu adamların kafası karışık. Şimdi anlatabiliyor muyum meseleyi? Dolayısıyla bu iş öyle basit, yalın, çizgisel bir çok değişken var. Parametreleri çok iyi bilmek gerekiyor. Doğrusu İslam medeniyetini analiz ederken de İslam'ın ekonomik koşulları, bir de İslam hangi İslam? Endülüs mü? Orta Asya mı? Mısır mı? Afrika mı? Böyle bir mi? şey yok. Yani belirli dönemler, coğrafyalar e, değişiktir. Dertler değişiktir, sorunlar değişiktir, sorular değişiktir. Niye teorik astronomi hep e, Anadolu, İran ve Türkistan hattında ortaya çıkmış? Niye mesela e, üçüncü derece denklemler Endülüs'te yok da şeyde var, Merv'de var, Ömer Hayyam'da? Ya bunların hepsini analiz edeceksiniz. Böyle çok basit. Çünkü övgü ve sövgü mantığıyla hareket ettiğimiz için. Biz şunu ettik biz bunu yaptık, şunu yaptık. Niye yaptık, niçin yaptı derdimiz neydi? Bunları sormadığımız müddetçe. Şimdi sorun şu Serdar Bey. Değerlerle düşünmek insanın önünü keser. Değerlerle düşündüğünüz zaman yükselirken o değerlere her şeyi yüklersiniz. Biz Müslümanlık dolayısıyla bunu yaptık dersiniz. Peki düşerken? O zaman yine değerleriniz... Müslümanlıktan uzaklaştık, onun için düştük. Ya da Müslümanlık bizi bu hale getirdi dersiniz. Halbuki e, dini inanç ya da ahlaki yapılar o insanlığın, insanlık kümesinin bir parçasıdır. Sizi siz yapan sadece onlar değil ki. Pek çok değişken var. Buna evet. çok dikkat etmemiz lazım. Hocam şimdi kitapları okurken yaşadığım hal programda da ortaya çıkmaya başladı. Hani programı bir böyle e, sorularımız cevap bulsun diye değil, tam tersi sorularımız artsın diye yapıyoruz biz. Bugün ne kadar çok, çok sorumuz var. artarsa o kadar güzelleşecek. Yaşasın. Sevgili hocamın e, şöyle söyleyeyim. Üç günde dört kitabını okuma gayretine düşen ilk adam benimdir zannediyorum. Perişanlığı var onun. O üç günün perişanlığı var. Çünkü Fuzuli ne demek istedi? Işkı'miş her ne var alemde. İlim bir kıylü kalimiş ancak beytinden. Daha doğrusu dörtlüğün son iki mısrağından hareketle ortaya çıkmış bir kitap. Anlayacağım derken antik Yunan'a da gidiyorsunuz. Hinde de gidiyorsunuz. Çin'e de gidiyorsunuz. İlim nedir? Bilgi nedir? Nereden doğmuş? Ne olmuş? Yani şu kitabı tam manasıyla anlayabileceğim demek için en az bir 40 kitap daha okumak icap ediyor. Soru doğuyor. Kayıp Halka İslam Türk Felsefe Bilim Tarihi'nin anlam küresi. Gene ona keza bunları gösteriyorum ki işte bu soruların adedini artırmanıza vesile olsun diye ve kendini aramak yine enteresan. Akıllı Türk Makul Tarih yine enteresan bir kitap. Azıcık hızlanmazsak ben Esas, sorularımı tabi soramayacağım. Bu Nazariyat dergimiz daha e, kitaplardan önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Bu ilk sayısıyla İslam felsefe bilim tarihi araştırmaları dergisi Nazariyat. Bu e, Türkçe ve İngilizce aynı anda yayınlanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla uluslararası bir meydan okumayı da e, iddia ediyoruz bu konuda. O açıdan bir ekibin, büyük Hı -hı. bir ekibin e, hazırlığı inşallah e, bu soruları burada tartıştığımız soruları çoğaltacak bir e, dergi olması. İnşallah. Meraklısına ifade Geçen... Tabii e, akademik bir dergi, teknik bir dergi, yabancıların da olduğu bir dergi o açıdan. E... O önemli hocam. Onu not düşmem lazım. Çünkü geçen gün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin konuştuğumuz bir program yaptık. Bir e, havaalanının girişinde çalışan güvenlik görevlisi kardeşim dedi ki ya, o kırmızı kitapları dedi ben gördüm çok hoşuma gitti. Aldım abi bir şey anlamıyorum dedi. Ne yapacağım ben şimdi? Bu da ona keza bir beyaz kitap. Evet. Biraz hızlanabilir miyiz hocam? Tabii, Mesela tabii. şunları sorayım ben. Matematik bilimleri Müslümanlar daha önceki medeniyetlere göre farklı önemsiyorlar. Dini emir ve nehilerin daha dakik ve sahih olabilmesi için matematikten yararlanıyorlar. Evet. Diyorsunuz bu ne demek? Bu şu demek. E, İslam din olarak e, emir ve nehileri yasaklanmaları ya da teşviklerinde matematik ihtiyaç duyuyor. Diyelim ki arazi taksimatı, miras taksimi, kıblenin tayini, din çünkü güneşe göre ayarlanmış bir namaz sistemi var tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman özellikle e, 13. yüzyılda Hanefi fakihleri, bunun başında Mardinli İbni Fellüs diye bir gelir, şunu düşünüyorlar. Nasıl oluyor da matematik dini emir ve nehilerin daha iyi anlaşılması ve icrası için bir alet olarak kullanılıyor. Buna biliyorsunuz bizim gelenekte, bu daha sonra Galileo tarafından da kullanılıyor. İki Kitaptan bahsedilir. Çünkü kitabı yaratan İslam medeniyetidir. İslam'dan önce kitap yok. Klasik kültürde dedim ya kitaplaştıran İslam'dır. Çünkü kağıtla alakalı. Bu uzun bir hikaye. Zaten Müslüman olmayanları bir ehli kitap olarak adlandırıyor. Halbuki biliyorsunuz kitap kitabe, taşa yazmak demek esas itibariyle. Şimdi e, kitabı tekvini ve kitabı tenzili ayrımı vardır bizim genellikle. Ne demek? Yaratılan kitap, indirilen kitap. Hı hı. İndirilen kitap Kur'an-ı Kerim. Şimdi şunu düşünüyorlar. Yaratılan yani indirilen kitabı anlamak için matematik elverişliyseniz elverişli ise o zaman yaratılmış kitap yani kainatı anlamak için de bu bir alet olarak kullanılabilir. Bu çok önemli bir nokta. Müthiş. Ve 1300'e yüzyıl özellikle merakla matematik astronomi okulunun çalışmalarından sonra gelişen süreçte ki bunun kelami metafizik arka planında var matematiğin doğaya tatbiki açılıyor. Nitekim nazariyattaki ilk makale de bununla alakalıdır. İslam medeniyetinde doğanın matematik üzerinden idraki konusunda yapılan tartışmalar nelerdir diye. O cümlenin kısaca anlamı budur. Nitekim hani o cümleyi ifade ettiğiniz konuşmanıza devamında diyorsunuz ki matematik İslam dünyasında siyasi, idari, dini, meşruiyetin bir kaynağı evet. olarak görülebilir. Tabii. Bu da böyle ilk duyuşta müthiş iddialı bir ifade gibi geliyor. Hayır. Şimdi muhasebe sistemini düşünün. Devletin vergi sistemini düşünün, arazi taksimatı yapacaksınız değil mi? Yani imparatorluktan bahsediyoruz. Hı hı. Vergi sistemini şöyle bir canlandırın kafanızda. Bütün bunlar matematik üzerinden görüyor. Öyle değil mi? E, dini emir ve biraz önce bahsettim. Dolayısıyla iyi bir siyasi organizasyon, iyi matematiktir. Bakın Aşık Paşazade, Osmanlı tarihi, 2. ben döneminde yazmıştır, devletleşmeyi defter tutmakla başlatır. Hazreti Ömer zamanında da aynı şey söz konusu olmuştur. Defter tutmak yani girdi ve çıktıyı kaydetmek ve hesap yapmak ile alakalıdır. Dolayısıyla klasik gelenekte bürokrasi muhasebe sınıfıyla başlar. Defter tutma olayıyla başlar. Kavgalar da bu. Yavuz'la Şah İsmail'in kavgası defter tutma kavgasıdır. Yani deftere girmek isteyenlerle istemeyenlerin kavgası. Göçebeler, göçebe Türkmenler biz ne yapacağız? Çünkü vergi demek deftere girmek, kayıt altına girmek. Sürünü kaydedecek. Büyükbaş, küçükbaş ne kadar. Bunların hepsi vergilendirilecek. Bunu istemiyorlar. Bir de şehirleşmenin asgari şartı defter tutmayla başlar. Bu ta Mezopotamya'dan beri böyledir. Defter tutma olayı ciddidir. Dolayısıyla e, İslam medeniyetinde hem idari teşkilat, hem askeri teşkilat, hem dini teşkilat. Bakın. Bütün e, büyük camiler birer muhakkathanedir küçük. Yani çünkü namaz vakitlerini tanedeceksiniz değil mi? bütün En basit Karadeniz'deki bir köyde bile e, asunimi aleti kullanır e, oradaki merkez camideki bulunan müezzin. Küçük bir asunimdur yani. Tabii Karadeniz'deki bir köyden bahisle bir oflu basit diye bahsederse ola ki incinenler olur. Karadeniz'de basit köy olur mu hocam? ofta olmaz. <gülüyor> Diğer <gülüyor> yerlerde olabilir. Evet. Peki matematikle başladık ama biraz daha genelleyelim hacı. Müslüman oluşum bilime yaklaşımdaki etkileri. Doğa yaklaşımı. i̇bn Sina, Biruni, Ali Kuşçu. Nelerdir Müslüman oluş? Nasıl bir farklılık getirmiş yaklaşmada? Şimdi e, bu çok genel bir soru tabi. Bu uzun bir soru ama İslam'ın bilime, e, bilmeye diyelim. Evreni bilmeye, varlığı bilmeye en önemli katkısı sudur. Bunu Hegel felsefe tarihinde söyler. Ee, Max Weber de ifade eder. Tanrı'dan başka bir doğada etkin neden saymayınca doğadaki bütün mistik, spiritüel unsurları temizliyorsunuz. Doğayı bir madde olarak, evreni bir madde olarak idrak etmenin önünü açıyor. Bu tabii çok teknik bir konu. Ama bu İbrahimi dinlerin ve özellikle İslam'ın getirdiği bir şeydir. İslam bana sorarsanız hani diğer bütün katkıları yanında bilme faaliyetinin en katkısı tevhid inancını aklın ilkesi getirmesidir. Tevhid İslam'dan önce var ama bir akide olarak var, bir inanç şeyi var. İslam bunu e, bir metafizik ilke, aklın ilkesi getiriyor ve bunu üç kanaldan yürütüyor. Bir, e, sosyal hayat. Nedir o? Rububiyet. Tevhid-i Rububiyet. Yani Tanrı'dan başka yasanın kaynağı olmaz. İnsan ancak Tanrı'nın önünde eğilir. İki, tevhid-i uluhiyet. Evrende Tanrı'dan başka mistik, ruhi, spütüel hiçbir etki yoktur. Tanrı'ya ait doğa, doğa kendi Tanrı'nın ona koyduğu yasalık içerisinde cerenler. Bir de tevhid-i vücudiyet yani metafiziğin temel kavramı olan varlık kavramı açısından. Bu bile tek başına bütün o insanlığı dönüştürmüştür. Bunun üzerine 10 saat konuşabiliriz. Bilimi eğer o kültür havzasının ortak bir üretimi kabul edersek... ...Batı'da özellikle Batı Avrupa'da gelişen bilim... ...doğayı matematikleştirmesi, mekanikleştirmesi... ...doğanın bu siftüel unsurlardan temizlenmesi. Biz buna bilim felsefini disenchantment diyoruz. Doğanın büyüden arındırılması, tanrıcıklardan... ...tanrımsı varlıklardan arındırılması bir madde olarak kabul edilmesi... Bu biraz abartılmıştır batıda. Duayı tamamen anlamdan e, temizliyorlar. Ama neticede İslam'ın e, bakın sadece tevhit ilkesinden bahsettim. Bilmeye, idrak etmeye getirdiği olağanüstü e, yenilikler ya da şeyler var. Zemin var. Bu uzun ve önemli. Peki İslam'ın getirdikleri deyince yine bir cümlenizden hareketle bir şey soracağım ama... Biraz böyle derin gittiğimiz için arada bir soluklanma ihtiyacı duyuyoruz. O soluklanma ihtiyacı için şu enteresan bir anekdottu hocam. Modern bilimin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri Türk korkusudur. He. Galileo ve teleskop. Onu bir söylese azıcık böyle bir zihnimiz rahatlasa Şimdi, sonra öbür soruyu sorarız. Doğru. Bu hatta ben bunu bir konferansta kullandım. Bunu tweet ola sosyal medyada paylaşınca biraz yanlış da anlaşıldı. Şimdi, Bu arada Twitter'da da varsınız siz. Yani bütün çağdaş iletişim ve ulaşım araçlarını kullanmak zorundayız. Bugün enteresan bir tweet attınız. Onu da soracağım biraz. Öyle mi? Evet. Siz de demek ki varsınız. <gülüyor> Şimdi bu şu. Şununla alakalı Batı Avrupa'da olan yapı, ortaya çıkan yapıyı sadece entelektüel bir yapı olarak görmemek lazım. Orada çeşitli bunalımlar var. Bunlardan bir tanesi de teolojik bunalımdır ve bu teolojik bunalımın kaynağı Türklerdir. Osmanlılardır. Çünkü Türk But, kilise kendini mutlak iyinin temsilcisi olarak görüyor. Mutlak kötünün temsilcisi olan bir güç karşısında yenilince şu soruyu soruyorlar. Nasıl olur da mutlak iyi, mutlak kötünün karşısında yenilir? Bir meşruiyet problemi var o zaman. Nitekim protestanlık hareketini kurması en nedeni mutlak iyinin temsili yanlış olduğu için. Tabii Mutlaka iyi de problem yok. yok. Ama, ama onun yorumunda problem var. O zaman... Nitekim Türklerle kiliseyi şeytan olarak kabul eder protestanlar. Şeytanı iki farklı tezahür olarak kabul ederler. Şimdi bütün bu suçlar dikkate almak lazım. Orada hani Batılılar şöyle düşünmüyor. Batı Avrupa'da ortaya olay şöyle ceren etmiyor. Tamam matematik kitapları, asumik kitapları tercüme edilmiş okutuluyor ama başka şeyler de var. Daha derinden şeyler var. Şimdi burada cümlenin şu özelliği şudur. Galile teleskobu Ay'a doğrulttuğu zaman bir kere teleskobu kendisi icat etmiyor. Bir gidiyor diyor ki akademisyenlere, o dönemin profesörlerine bakın ben teleskopla neler gördüm. Gelin siz de bakın. Teleskop o zaman büyücülerin aleti. Diyorlar ki sen deli misin? Biz bilim yapıyoruz. Büyücülük yapmıyoruz. Nedir bu? Tam tersi bir şey. Yani evet. Rasyonel bir faaliyete sen büyü aletleri nasıl karıştırırsın? Deneme çok iyi bakmak lazım. Ee, Galileo şunu söylüyor. Teleskobu benimsetmek için. Ben size Osmanlı ordusunun er, gelişini erkenden haber verebilirim bu aletle. Bu çok önemli çünkü politik bir sorun bu, <gülüyor> tamam mı? Daha toplumsal bir sorun ve teleskopun meşruiyetini Türkleri kullanarak sağlıyor. Zaten Galile'nin bu iyi bir becerisidir ürettiği bilginin paraya nasıl dönüştürüleceğini ilk çünkü kendisi de İtalya'nın en çok kazanan on kişiden biridir. Bütün bilgisini paraya dönüştürüyor. Bilim adamları şey değil hele Galile gibi bir adam öyle e, fil dişi yaşamıyor. Onun yaptığı şeyleri şöyle ciddi bir Galile okursanız görürsünüz nasıl paraya dönüştürüyor bilgisini. Mesela Galile şunu söylüyor. Madencilere diyor ki ben size daha iyi sağlam ve ucuz maden çıkartırım. Daha sağlam köprü yaptırım. Tabii yani ürettiği bilginin aynı zamanda eyleme dönük tarafını da gösteriyor ki bu çok önemlidir. E, zaten modern bilimin... 1860'tan sonra toplumsallaşması da bununla alakalı. İşte aşıyla alakalı, alet edevatla alakalı işte Edison diyorsunuz. Edison e, teknoloji fabrikası kuran bir adam. Topluma sindiği zaman siz onu daha çabuk benimsersiniz. Bugün bilgisayar teknolojisi, iletişim teknolojisini düşünün değil mi? Dolayısıyla Galile'nin e, Türk korkusu dediğim o. Yani Türk korkusu olmasa teleskopun meşrulaştırılması <gülüyor> bu kadar basit olmayabilir Olmayacaktı. Evet. Evet. Ama Türk korkusu sadece basit maddi bir korku değil. Teolojik etkileri var. Bu uzun tartışılması gereken bir konu. Batı, özellikle Katolik kilisenin teolojik algısını halkın nezdinde Türk korkusu ya da Osmanlı ilerleyişi çok ciddi bir şekilde belirliyor. Meşrulaştık. Şu önemli hocam, bu çok çok önemli. Çünkü demin bir kaybımızdan bahsettik. Siz aslında bulduğumuzu ve kaybımızı burada bir arada ifade ediyorsunuz. İslam tarihi 3 Selim'in tecessüm etmiş halidir. kalbi Selim. Akli selim, mezevki selim. Bu üç selim İslam medeniyetine tecessüm etmiştir. Kaybettiğimiz de bu ahenktir. Evet. Çok akıllı adamlarımız var, kalbi yok. Kalbi olan insanlarımız var, aklı yok. Hepsi olan adamlarımız var ama kalbi yok. Evet. Aslında arada konuştuğumuz mevzuya da biraz denk düşen bir ifade. Üç selimin tecessüm etmiş hali olan bir medeniyetten bahsediyorsunuz. Kalbi selim, akli selim, mezevki selim. Bir televizyon programında ve sürede anlatılabilecek haliyle bu üç Selim ne demek? Şimdi Selim biliyorsun duru olan bulanık olmaktan kurtulmuş anlamına gelir. Şimdi benim orada kastettiğim esas itibariyle Anadolu'da inşa edilen bir yapıya işaret etmek. Özellikle Konya'da. Dediğim şu çok basit. Hukuk bir toplum için olmazsa olmaz. Çünkü öngörülebilir hayatı seferiyor. Değil mi? Hukuk varsa bir yerde siz orada yatırım yaparsınız. Hatta evlenirsiniz. Eğer bir ortamda savaş hukuk varsa... Hukuk mu adalet mi hocam? Hukuk adalet içindir zaten. Tabii. Dediğiniz doğru. Eğer yani adalet hukuk eden... olabilir ama adalet olmayabilir. Tabii. Yani onu varsayıyoruz şu anda. Hayır. Yani kratın yanında duran huyundan suyundan hesabı. Ben de kavrulmaya takılmaya başladım Doğru alayım. doğru. Öngörülebilir hayatı hı hı. ancak ad adaletli bir ortamda bulabilirsiniz. Ama hukuk formeldir. Kuralcıdır. Eee... Bazen acıtır çünkü görünüş zahire bakar değil mi? Hı hı. Bir de insanın e, entelektüel bir boyutu vardır, tefekkür boyutu vardır. Rasyonel, akıl boyutu vardır. İşte bilimleri üretir, binaları yapar. Bir de irfan tarafı vardır. Buna mistik tarafta diyebilirsiniz. Tabii ben mistik kelimesini sevmiyorum bu açıdan. Çünkü bizim kültürümüzün ifadesi değil. irfan, tasavvuf tarafımız var. Bu üçünü bir arada tutmak önemlidir. Tutmasak ne olur? İşte bugünkü Vehhabi e, efendim ya da selefilik kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü yani. selefilik çok olumlu bir kelime. Ama bu kırıcı e, forma bakan, şekle bakan bir yapı ortaya çıkıyor. Anadolu'da Konya'da Sadettin Konevi'nin Celalettin Rumi'nin ve Kutbettin Şirazi'nin Sıracettin Umevi'nin yani alimlerimizin inşa ettiği bu yapı e, hem rasyonel aklı hem Kalbi ki o da bir komisyon malum. Hem formel hayatı o üçünü bir arada tutan e, leyin dediğimiz bizim yumuşak bir perspektif yaşama tarzını oluşturuyor. Bundan birik olmazsa ya bu sadece İslam için geçerli değil. Bakın sadece formel kurallara Cengiz yasaları çok nettir. Ama irfan yok. Onun için yakıp yıkıyor. Cengiz yasaları diye bir şey, yasa var değil mi? Tek başına yetmiyor formel hukuk kuralları. E, manipülasyona da çok açıktır biraz önce dediğiniz gibi. Ama sırf entelektüel bir faaliyet sırf entelektüelinden kastettiğim rasyonel, gidimli, çıkarımsal akıl. Her şeyi böyle hesapçı yapan bir akıl da tek başına yetmez. Ben burada insanın, hepsi bunu insan yapıyor bakın bunlar insanın dışında olan şeyler değil. Üçünü bir arada tutan bir perspektif geliştirebilir miyiz? Bunun ben Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nde ve sonra Osmanlı'da geliştirildiğini söylüyorum. E, bin yıllık tarihimizin en önemli başarısı olarak gördüğüm için bu ifadeyi kullandım. Bunun update edilmesi, güncelleştirilmesini e, böyle üçer cümleyle ifade edebilir miyiz hocam? Mesela kalbi selim ne demek? İki üç cümleyle ifade kalb edebilir Kalbi selim inançtaki duruluk demek. Netlik. Müphemiyetlere boğmamak demek. Zevki selim estetikteki duruluk demek. Akli selim bilgideki duruluk demek. Yani bir taraftan sizin bir gönlünüz, kalbiniz, irfanınız olacak, tamam? Mı? Bir taraftan sizin bir formel hukukunuz olacak, imanınız olacak, bir taraftan da estetik bir perspektifiniz olacak. Bunlar nasıl ele geçer? Bunlar yola çıkarak ele geçer. Bakın reçete yok. Tekrar ediyorum. Aha bunlar bir tarihsel tecrübede bunları buluyoruz. Reçetem yok. Hani kalbiselim için belki işte tasavvuf okulu. Bir öğreti ortaya koyuyor. Bir sistematik bir Ama prensip bakın, ortaya koymuş. Ama bakın şöyle. Nasıl ki fıkıh bugün yekpare bir işe yaramazsa. Yekpare han. Bugün biz İbni Heysen astronomisine göre iş yapmıyoruz. Ya da Optin'e göre de iş yapmıyor. Harizmi Cebri'ne, Ömer Hayyam Cebri'ne göre de iş yapmıyoruz. İbni Sina'nın kognitif psikolojisine göre de iş yapmıyoruz. Tıbbına göre de iş yapmıyoruz. Bunlar eskidi diyoruz değil mi? Fıkıh da yekpare bir bütün olarak kullanılamaz. Tasavvuf da kullanılamaz. İrfan da kullanılamaz. Bunların ilkeleri ve yöntemleri baki kalmak kaydıyla güncelleştirilmesi lazım gelen şeylerdir. O tecrübenin imkanlarından istifade ederek ama geleceğe yönelerek, yola çıkarak bunları yeniden olduğu gibi kullanamayız. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Gerçeklik ile, yaşadığımız gerçeklik ile kullandığımız dil arasında mutabakat sorunu ortaya çıkıyor. Bir şeyden bahsediyorsunuz ama başka bir dünya var Yorum elinizde resim ortada yok. Peki bu üç selimi elde etmek için bilmek mi, eylemek mi? İkisi birliktedir. Yani tek başına bilsen olmayacak, bilmeden zaten Şimdi eyleyemezsin. Bizim, öyle mi bizim geleneğimizde ilimle amel kelimesi aynı kökten gelir. Harflerin yeri değişir. Bunlar el ilmu vel amelu tevaman derler. Yani ilimle eylem, bilgiyle eylem ikiz kardeştir birbirlerini birlikte var edeler. Önce bilelim sonra eyleyelim. Sonra önce eyleyelim sonra yok böyle bir şey. Bir bizim. de şu var hani bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretir kısmı var. Tabii. Şey. O çok güzel bir yere temas ettiniz. Bizim geleneğimizde eylem aynı zamanda bilginin kaynaklarından biridir. Evet. Bir epistemoloji. Netice bir bir şey. değil sadece. Tabii. Tabii. Eyledikçe ki bu sadece basit olarak tabii iyi matematik yapan yaptıkça matematikteki bilginiz artar yani. Hmm. Ee, çok basit bir örnek ama tabii eylemle ya bilgiyle eylem Bizde eştir. İbn-i Mukaddim'e de öyle der zaten. Fikir ve el. Şey, akıl ve el. Fikir ve eylem birlikte hayatı inşa eder. Aslında üçünü bir araya koymuşuz. İlim, amel bir de ihlas demişiz. Bilmek, eylemek ama onu da zaten onun için ikisi, eylemek. Zaten ikisinin sonucu ihlastır. Sırf bilgi, ihlası vermezse eylem de var. Birlikte. ruhsiyet İhlas ikisinden bir netice olarak doğar zaten mı ihlas hocam? ihlas neticedir zaten. Hulasa gelir. İhlas. Yani, ama şöyle değil mi özür dilerim hani bildiniz eylediniz ama hem bilip hem eylemenize rağmen ihlasınız olmayabilir. İhlassız yani, eyleyebilirsiniz. Ama irfanınız öyle. eksikse ihlasla problem olabilir tabii. Yani burada burada bireysellik ortaya çıkıyor. Şimdi İslam eee İbn Arabi'nin Fusus'u'nun son faslında malumunuz <gülüyor> Hazreti Peygamberin önemli özelliği nedir? Ferdiyet. Fert olmak önemli. Biz bunu unutmuşuz bakın fert yani amentü derken, o amentü iman ettiğimdeki o kendilik bilincini, kökeni ferdiyettir. Fert olmazsa mükellef olmuyorsunuz biliyorsunuz. İslam'da toplu iman olmaz, sizin başka biri de iman edemez. O açıdan ferdiyeti unutmuşuz biz. Ya da unutturulmuş bize. Fert olmak zorundayız ki mükellef olalım, halife olalım, emaneti yüklenmiş, yüklenebilelim. Dolayısıyla o e, ihlas toplumsal bir öğrenimden çok ferdin, kendi iç dinamikleriyle alakalı bir şeydir aynı zamanda. Fert değilsek bağımlıyız demek Çok kesbi değil vehbi bir tarafı da olabilir. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'de muhlasin diyor mesela. İhlasa erdirlenlerden bahsediyor. <gülüyor> bir muhlis olmak başka muhlas. Neyse çok derinleşiyoruz. Şöyle, yani emek olmadan Cenab-ı bir şey vermez. Yani, insan ancak çalıştığının karşılığı vardır. Tabii tabii. Peki hocam ferdiyet deyince diyorsunuz ki İslam'ın insanlık tarihine katmış olduğu önemli kavramlar. Ferdiyet, hüviyet, cemal ve tefekkür. Evet. Hüviyet ne demek, cemal ne demek, tefekkür ne demek? Ferdiyet'ten nispeten bahsettik. Kaç saat konuşacağız bunları? 15 dakikamız Şimdi, bir an kaldı hocam. E, Tweet soruları da dahil bu 15 dakikaya. İslam'ın e, insan anlayışı, yani bir medeniyetin bir tanrı anlayışı, ilke anlayışı, ilk ilke anlayışı. Bir, bir evren anlayışı, bir insan anlayışı önemlidir. İslam'ın insan anlayışı, e, o İslami terminolojide kullanılan akil bali olmaktaki, akillik, o emanetteki... Teklifteki mükellefiyetteki ferdiyette dayanır. Yani, Özür dilerim hani sulandırdı demeyecekseniz birisi bir akil dediği anda benim aklıma direkt ne akilem ne divane gel gör beni ne aşık neyle de geliyor. O sanki akil olmaktan daha mukaddes daha yukarıda bir yer gibi geliyor. Şimdi, ne ya, akil ne divane olur. Bunlar güzel sorular olmak. ama siz bunları yan yana koymayın üst üste koyun. Akil olmadan aşık olmanın hiçbir anlamı yok. Hı hı. O zaman meczup olmazsınız mecnun olursunuz. Mecnunla meczup arasında fark var. Ancak aklını tüketen insan mevzubiyete geçebilir. Yani tasavvuftaki aklı kullan, şey aklı terk et hmm. e, cümlesi aklı bitir ve terk et. Olmayan şey terk etmez. Yani. Şimdi bunlar İslam düşüncesinin önemli özelliklerinden bir tanesi dedim ya primiyel olan alt ve yukarıya doğru. Işk e, aklın alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Duyu yani bizim mesela medeniyetimizde şöyle okullar göremezsiniz. Bilginin kaynağı deney midir, akıl mı? Yok öyle bir şey. Deney bir yerden başlar, bir yere kadar ondan sonra akıldır. Üst üste kurulur bunlar. Ama tabii ışk, akıl olmadan ışk hiçbir anlamı yok ki. Yani i̇bn Arabi'nin metinlerinde bunu çok güzel görürsünüz. Ben hatta sık bir cümlesini kullanırım. Muhayyilen atın olsun, binici süvarın akıl olsun. Yani muhayyile akılsız e, ölçünün dışına çıkar. Neyse o ölçü. Abi geliyor ama evet. bu iş akılla da olmaz, akılsız da olmaz demiş. Tabii, yani bir dikotomi yaratarak ifade etmiş. Dolayısıyla yani bakınız insani özellikler birbirinin alternatifi değildir, birbirine yeni ikame edilen şeyler değildir. Birlikte var olur. Bilmek, inanmak, estetik zevk almak, efendim nedir? Düşünmek bunlar biri var, diğeri olmayacak diye bir şey yok. Tam tersine insanın katmanlarıdır bunlar. Biz hem biliriz, bilim, bizim ürettiğimiz bir şey başka yerden gelmiyor ki. İnanırız, inanmakta da kognitif bir faaliyettir. Ama onun tecellisi farklıdır. E, estetik tavır da bir, yani başka bir ifadeyle bilim, din, felsefe, sanat bunlar birbirini tamamlayan entitelerdir Birbirine alternatif olan, birbirine ikham edilen şeyler değil. Bunlar çok, dedim ya tarihe tecrübemiz bilinmiyor. Peki yine böyle yıllardır biriktirdiklerimden sorayım seni Bir şeyin bilgisine sahip olan kendisine sahip olmayabiliyor Doğru. ya da bazen kendisine sahip olan bilgisine sahip olmayabiliyor. Böyle baktığımızda hangisi daha muteber diye bir soru sorulabilir miyiz? Hayır mi? hiç, hiç iki, birbirini dedim ya biri olmadan diğerinin itibar muteber olmasının pek bir anlamı yok. Bunlar birlikte var yani bakın biraz önce bir örnek verdim Konya'da dedim ki Celalettin Rumi'ni temsil ediyor. Kalbi selim diyeceğiz ona. Tabi. O üç selim de. Ee, Zevki selimi tasofu. ...cemali temsil ediyor. Ee, Sadece... ...Türmevi akli selimi temsil ediyor. Ya, şunu demek istiyorum... ...bunlar zaten birlikte varlar. İslam medeniyetinin... ...en önemli başarılardan biri budur. Bu ahengi, bu harmoniyi sağlaması. Bu bir gramer tabii. Yani bu hep böyle uygulanmış değil. Yani biz sizin çok ideal bir... ...grameriniz vardı da... ...dil günlük dil farklı konuşulabiliyor... ...ya da çok çeşitli konuşulabiliyor. Burada kastettiğim şu... İnsana ait olan hiçbir özellik, burada tümel bir kural koyalım. Hiçbir özellik birbirini ikame edecek özellikler değildir. Birlikte var olurlar, birlikte birbirini var ederler. Bilen bir kültür estetik zevki de artar. Estetik zevki artan bir kültürün bilmesi de artar, inanması da artar. Bu e, birbirini naksedecek şeyler değil. Orada yanlış bir durum vardır. Eğer naksediyorsa ya da birbirini e, tasvir ediyorsa dolayısıyla siz insanın inancını yasaklayamazsınız. Bir inanç türünü yasaklarsanız, insan bir şekilde inanır. <Gülüyor> İnsanın sanat yapma zevki, şey gücünü de yasaklayamaz. Bir şekilde sanat yapar o. Ya da felsefe yapar ya da bilim yapar. Bunlar birbirini tamamlar. Saadettin Ökten Hoca medeniyet konuşmasında güzel bir şey söylemiş. Şimdi binalar, şikayet ediyoruz, beton yığını falan diyoruz. Diyor ki beton, diğer tarafta taş var. Ejdat da Süleymaniye yapmış ve taştan yapmış. Taşa şekil vermek, betona şekil vermekten daha zordur. Ama Süleymaniye'ye bakıp taş yığını demiyoruz. Dolayısıyla kabaat betonun değil, betona ruh giydiremeyenlerindir. Ve öyle zaten. Diyor. Tamam. Doğru. İşte Doğru. o Selimler'den birisi eksildi mi hocam? Aslında diğerleri de peş peşe gidiveriyor. Ortada bir Öyle sürü mi? binanın Değil arasında mi? tek başımıza kalıyoruz galiba. Yani insan anlayışımız merkezde. Fakat bu anlayışı bu insanı elde etmek için de önceden verili bir şey yok. Reçete yok. İlkeler var. Ee, yola çıkacağız. Yanlış yapacağız gerekirse. Ben sık sık bir cümle kullanırım tasarrufa ait. İhlasla samimiyetle Yola çıkın yaptığınız hatalar doğrunuza azık olur. Eyvallah. Yanlış yapmaktan korkmanın hiçbir anlamı yok. Eyvallah. Sizin bir tweetinizle başlayıp tweet sorularımızda bitirelim bitirelim da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Dünyanı değiştirmek istiyorsan önce kelimelerini dünyayı değiştirmek istiyorsan önce eylemlerini değiştir. Evet. Çok fiyakalı bir laf ama hakikat payı da çok. Ne diyor bu söz? Şimdi bu söz şunu diyor ee, sözcüklerle düşünüyoruz. Eğer sözcüklerimizi mefhumlarıyla birlikte e, değiştirmezsek, diyelim, aklı yanlış bir mefhumuna sahipsen aklın, bilginin istediğimiz kadar çabalayalım. O sözcüğün mefhumunu değiştirmeden kesinlikle kendimizi düzeltemeyiz. Çünkü bu, bir örnek verir misiniz hocam? Sonuç bir örnek. İşte diyelim ki bilim kavramı hakkında e, yanlış bir tanıma sahipsen bütün bilim tarihini yanlış yorumlayacaksın demektir. Basit bir örnek. Öbürü ise eyleme tağlık eder. Çünkü ben bilgimi seninle paylaşmaya başladığım an onu ben elime aktarmam lazım. Anlatamıyorum ya. Bir, sadece bu bilgi içinde değil. İnaçla böyle temsil etmem lazım. Ee, ele aktarılan bir şey, başkasına teklif edilen bir şeyin paylaşılabilirliğini artırmamız gerekiyor. Onun için o da eylemlerle alakalı. Eylem burada basit bir davranış değil. Yapıp etmelerim. Diyelim ki ben hırsızlığı ee, eleştiriyorum mefhum olarak ama ben eğer hırsızlık yaparsam e, onu iyi temsil etmezsem o iddiamı ne olur insanların beni örnek alma imkanı ortadan kalkar iddia temsil ister senin iddan ya da teklifin temsil görmüyorsa diyelim ki Almanya'da Almanlar diyor ki niye Müslüman olurum ki Müslümanların durumuna bak yani temsil de problem var Değil mi? ben hep şu örneği veririm bir lambanın hareket etmesine gerek yok. Yandığında etrafını aydınlatıyor. Sen iddianı tem iyi temsil edebilirsen o etrafı aydınlatır zaten. Onun için eylemlerimiz eylemlerimiz, bilginin paylaşılabilirliği, değerlerin paylaşılabilirliği son derece önemlidir. O da benim e, içeride inşa ettiğim o sözcüklerle, mefhumlarla iddia ettiğim İddianın dışa yansımasıdır. Bu cümlenin özeti bu. Evet, dünyada bu özet değiştirmek oldu. istiyorsan kelimeler, bu kelimeleri değiştirme işi biraz zor zannediyorum. Şöyle ben bu konuda hassasiyetim yüksektir. Ben bir kavram için bir ev yakarım. Son derece önemlidir kavramlar. Ve inanıyorum ki iyi bir dilimiz olmadan iyi bir dünyamız olamaz. Buradaki dili günlük dil anlamında söylemiyorum. Ben. Bizim kendimize ait kavramlarımızın ve olduğu bir dilimizin olması lazım. Yoksa müzakere, münakaşa, münazara yapmamız mümkün değil. E, değerli hocamız, kanunların ruhu kavramıyla normlardan müteşekkil hukuk anlayışının irfani temellerini açıklayabilir mi? Teşekkürler demiş Harun Davut Fındıkçı. Uçak çok uzun bir Derin soru. Mi? Çok yani uzun bir soru yani Derin 15 özür. dakikada. Dediğim gibi ben e, şunu tekrar edeyim. E, i̇nsanın ürettiği hiçbir şeyi birbirinden ayrı düşünemeyiz. Konuşurken ya da pedagojik olarak bunu ayırıyoruz. Ama bunlar hepsi bir, bir, birlikte olan şeyler. Yasanın kendisiyle o yasanın e, cari olduğu toplumdaki diğer entiteler birbirinden kopuk şeyler değil. Anlatabiliyor muyum? Yasa tek başına hiçbir şeydir. Bu kuantum şiğine benzer, alan teorisine benzer. Bu hermetik bir ilkedir aslında. Evrende, maddi evrende dahil her şey her şeyle ilişkilidir. Yani sizi siz olarak ben anlatamam ki, yani sizin şu hale gelmenizin binlerce değişkini var. Anlatabiliyor muyum? Toplumdaki her şey böyle. Yani bir sayı kavramını düşünün bakın. Çok basit bir şey. Sayı kavramını anlayabilmeniz için bütün bir İslam medyatını anlamanız lazım. Bütünü görmeden, küreyi görmeden içindeki bir noktayı tanımlayamayız. Anlatabiliyor muyum? Yani problemlerimizden biri de bu. Nokta üzerine konuşalım diyorsun da, ya nokta dairenin bir parçası, kürenin bir parçası. Evet. Evet. bir diğer soru İslam tarihindeki felsefe bilim dahilerinin küfre sapma tehdit ve korkusuyla kısıtlanmış olduğunu düşünüyorum. ya şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim tabi kesinlikle soru soru arkadaşı tenzih ederim ama her soruya da cevap veremeyiz yani e, en azından bu program çerçevesinde içerisinde herkes bir şey söyler hı hı. E, tahsilli bir insan bu soruyu sormaz eee muyum? Yani dediğim gibi soru soran arkadaş tenzih ediyorum bununla alakalı. Diye. çünkü biz başkaların hikayesinde yaşıyoruz maalesef. O Hı -hı. hikayenin ürettiği soruları soruyoruz. Ee, din kadar dinsizlik de bir toplumsal hadisedir. Hı -hı. Ee, bunun tek başına dinle ya da dindarlıkla alakası yok. Bir dolu parametre var tabii bir yerden bakıp ki, bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Tabii biliyorsun. ki. Yani bir de bir diğer kardeşim özürden buyurmuş. Buyur, bir de dediniz bir de e, kurumsal dinle. Tanrı inancı da birbirine karıştırmamak lazım. Bazı düşünürler, bugün de öyledir. Belirli bir dine mensubu durmayabilirler. Ama Tanrı inancı daha farklı bir şeydi. Bunu da çok karıştırıyoruz günlük konuşmalarımızda. Hı hı. E, bu da ayrı bir şeydir. Eyvallah. Bir dinleyicimiz, seyircimiz kitapların isimlerini duyamadım diyor. Akıllı Türk, makul tarih, kendini aramak, kayıp halka, fuzuli ne demek istedi? Kitaplar burada. Bir diğer soru hocam. Bizim seyircimiz de sağlam sorular soruyor. İslam'ın evet, sabitle değişkenin birleşimi olması siyasi selefiyeyi reddeder mi? Bugünkü günümüz anlamında kimi? Evet. Tabii ki reddeder. Günümüzde uzay biliminin geldiği noktanın İslam bilim tarihindeki yeri nedir ve nasıl bakmalıyız? Son ya soru bunlar, olsun. Burada. Bunlar yani bilmiyorum ben bu sorudan mefhumunu anlayamadım. Bunlar beşeri hadiseler. Uzaya da çıkarsın. E, atom altına da inersin. Yani bu o kültürün e, Doğayla olan ilişkisi ve onunla ilgili geliştiği aletlerle alakalıdır. Bizim uzayla hiçbir sorunumuz yok. Atom altıyla da bir sorunumuz yok. Çünkü evren, bakın İmam Gazali'nin bir ölçüsü var bu konuda. Tanrı evreni yaratmıştır. İlkesi bir inanç ilkesidir. Bir açıklama ilkesi değildir. Bu bir. Biz buna inandıktan sonra evrene ilişkin geliştirdiğimiz her şey beşeri bir teoridir. Bu dini yerine ikam edilmediği müddetçe Katolik dünyasının yaptığı gibi bizde hiçbir problem olmaz. Hı. İslam dünyasında bakın bu çok yanlış bir şey. Tek o bir teori bir şey yok. Tek bir teori yok. Tek bir matematik anlayışı yok. Tek bir madde anlayışı yok. Çok çeşitli zaman ve mekanlarda farklı teoriler var. Bu beşeri bir faaliyettir. Bununla ilgili bir yazı yazdım. Ee... Laplais'in meşhur gök kuramını Yazıp, öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki biliyormuş gibi ben de evet diyorum. Laplace'ın meşhur gök kuramı deyince vallahi bilmiyorum. Napolyon'a sunuyor, işte evet. gök evreni nasıl oluştu anlatan, işte Kant Aha. Laplace teorimi dediğimiz. Napolyon okuyor diyor ki Tanrı nerede burada ya? O da diyor ki bir varsayım olarak Tanrı ihtiyaç duymadı. Ben bu şöyle dedim Ali Kuzcu Laplace olsa, Napolyon'da da Fatih olsa durum ne olur? Gayet açık. Fatih. Fethiye diye bir eser sunuyor Asıl kitabı Kendi dönümüne göre hakikaten orijinaldir. Dese ki Fahasullah Mehmet ya Ali Kuşçu nerede Tanrı? Ne der bizimki? Ali Kuşçu ne der? Sultanım biz sizi Müslüman bilirdik. Evet. Çünkü bizde <gülüyor> Beşi... bu çok yanlış bir kabul. İlahi bilgi, beşeri bilgi ayrımı çok nettir. Hı hı. Evrene ilişkin bütün bilgi beşeri bilgidir ve ihtimalidir. Hı hı. Değişir. Transcendent bir aşkın bir şey değildir. Hamd ile çekersiniz. Emma Baht'tan sonra siz astronomi yaparsınız. Ve İslam dünyasında bir sürü astronomi var. Bir tane yok. Şimdi insanlar söylüyorlar. İslam astronomisi tek bir astronomi var zannediyorlar. Nedir bu? Hayır öyle bir şey yok. Çok çeşitli astronomiler var. Ve tarihsel olarak bunlar çok farklı değişmiştir. Birbirlerini eleştirerek. Matematik. Hangi matematik? Bir sürü farklı matematik, farklı tıp anlayışı var. Bunlar beşeri hadiseler. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bizim uzayla ya da atom altıyla herhangi bir problemimiz yok. Hepsi cenab Hakk'ın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Geldik programın sonuna. İhsan Fazlıoğlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Rica ederim inşallah keyifli bir program oldu. Maksat hasıl olmuştur. Allah tesirini alketsin. Hani Aynen. biz bir derdi ortaya koyduk. Tesiri alk etmek onun işi. Bilmiyorum hangi gönle nasıl bir sızı düşer. Ama en azından kendi adıma şöyle bir kazanımdan söz edebilirim. Hani bir şeyi elde etmek istiyorsan o şeye senden çok sahip olanla beraber dolaşmak gerekiyor. Mesela bilgiye bir açlığın varsa bilgiye senden daha fazla açlığı olanla dolaşırsan aslında bir şey bilmediğini fark ediyorsun. Şu program... Benim Hem hal için. olmak. Evet. Hem hal çok olun. okumamız gerektiğini, çok yürüyecek yolumuz olduğunu, bunun için bir yola çıkmamız gerektiğini anlatan bir program oldu. Buna vesile oldunuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Sevgili dostlar, tabii merak ediyorsunuz. Amerika'yı kim keşfetti? Ne zaman soracaksın Serdar Tüncer diye? Sormayacağım. İnşallah bizimkiler keşfetmemiştir yazmıştım Twitter'da. Amerika <gülüyor> Anlayan anlasın bu ironi. Efendim haftaya bir başka konu ve konukla tekrar. Aslında başka diye tarif ettiğimiz fakat günlük hengamenin yanında aslında tam da bizden bahseden bize dair olan bir hususu konuşmak üzere huzurlarınızda olacağız. 24 Kasım'a girdik bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü de bu vesileyle tebrik ediyoruz. İyi geceler olsun, hoşça kalın.